geç karam Elhamdülillahi nezi hedana alihada ve ma kunna alihete hedana Allah ve ma tevfiqi ve atisami illa billahle قَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولُنا مُحَمَّدَ اللّهُ صَلِّهُ صَلُوا عَلَى طَبِيْبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدَ اللّهُ صَلِّهُ صَلُوا عَلَى شَفِيعِ ذُّنُوبِنَا مُحَمَّدَ اللّهُمْ صَلِّى Allah'li ve sallallahu Sadekullah ve Âzîm Allah, manfağına Geçen dersten bazı yerler kaldı. Kaçıncı farz idi? 48 miydi? 48. farzda ne beyan edildi? Şefillere mal vermemek. Mallarınızı şefillere vermeyin. Önemli bir konu. Hepimizin başında olan bir konu. Geçen Çarşamba gün bir toplantıda idim yani misafir olarak davet edildim. Önemli insanlar vardı eski yani tabii bürokratlardan ve çaireden, emekli olsun iş adamları ve çaire. Bu 54 farz meselesi işte sohbetleri soruyorlar nerede yapılıyor ne oluyor şey. Işte o arada bu meseleyi söyledim. Yani şimdiki derslerimiz 54 farzla alakalı gidiyoruz. İşte son dersimiz neydi? Şefillere mallarını vermemekle alakalıydı. Deyince yani çok işçi çalıştıran adamlar var orada. Benim bakanlık yapmış adamlar var bayağı insanlar vardı. Şaşırdı kaldılar. Yani bu mesele yani İslam'da var mı? İslam'da böyle bir şey temas edildiği Ayet-i Kerime'de geçtiği, Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği e, Ne kadar önemli bir husus olduğu falan Yani hakikaten e, Sade namaz abdestten ibaret e, Zannedilmemeli bu İslamiyet Bu İslamiyet Dinimiz içinde, dünyamız içinde, ahiretimiz içinde Bize Lazım ve elzem olan bütün meseleleri bildirmektedir Bu İslamiyet'ten bir şey kaçmaz çünkü Allah Teala'nın dinidir. Allah Teala yaradan. Yaradan bilmez de kim bilir? Ona uyursa, onun kitabına uyulsa, Kur'an-ı Kerim'e göre yönetim olsa hiç bela olmaz. Hiç aksama olmaz, hiçbir sıkıntı olmaz. Fakat Hazreti Kur'an'ın emirlerinden uzak duruldukça fitne fesat, kargaşa Mali düzen bozuluyor, ekonomik düzen bozuluyor, sahat düzeni bozuluyor, efendim, aile huzur düzeni bozuluyor, efendim anarşi terör baş gösteriyor. İşte efendim, hepsi Kur'an'dan uzak kalmanın belasıdır. Onun için bizim derslerimizde ayet hadis esastır. Hangi derse gelseniz ya ayeti kerime okunur, ya hadis-i şerif okunur mutlaka Rabbimizin beyanlarından yola çıkılarak. Onun üzerine tabi tefsir hadis, fıkıh, akait, tasavvuftan da e, derlemeler olarak e, dinimizin esasları ve temelleri konu ediliyor. Herkesin bu ilimlere ihtiyacı var. Profesör de olsa, doçent de olsa, doktor olsa, mühendis olsa, mimar olsa, vekil olsa, kaymakam olsa, vali olsa, bakan olsa, efendim, reis cumhur olsa, herkesin, Kur'an'ın ve tefsir hadisin bu derslerin ilimlerine ihtiyacı var çünkü Rabbinin kelamı bu e ben okurum anlarım okumakla anlaşılmaz illa ne lazım üstad lazım hoca lazım çünkü meali açsan okusan bu ayeti bu manaları benim anlattığım geçen iki saate yaklaştı o da yarısını yapabildik ayetin yarısı kaldı ayette iki satır yani bir buçuk satırlık ayet, çok da uzun bir şey değil. Bir iki saate yakın konuştuk yarısını yapabildik yani. E sen mealden nasıl çıkaracaksın bu manaları? Dün birisi diyor işte, Efendim benim diyor, Meal, bu kadar çok mealen en uzun var işte. Ben meal bir tane yeter ve ben mealden anlarım falan filan. Ne anlarsın dedim sen mealden? Hoca el üzüm yok. Nasıl hoca el üzüm yok? O zaman sen ne yap? git efendim e, İngilizce biliyor musun? Biliyorum. On da tam bilmiyor ya işte çat çut biliyor. Ondan sonra aç e, tıp kitapları bu doktorların kitaplarının e, çoğu lafları, terimleri, tabirleri nece? Latince mi Latince o? Basiale. Latince bil, bilen adam. Latince ne demek ya? Yunanca mı demek? Yunanca He? Yunanca. He? Yunan yani eski Yunanca. eski Yunanca yani böyle bir dil var he Ya bu tıp şeyleri o öyle yazıyor zaten gibi eczan şeylerin ilaçların içine de bir şey koyuyorlar doktor <gülüyor> anlıyor onu biz ne anlayacağız onu İlacı alıyorsun bakıyorsun hiç bir kelimeyi iki kelime ya Türkçe geçiyor geçmiyor böyle ararsın şeyle herhalde onu doktora yazıyorlar bize niye yazıyorlar biz bir şey anlamıyoruz ki onda doktor da zor anlıyor efendim ne diyeyim şimdi e, ben Kur'an'ı anlarım mealden anlarım meal e, efendim e, okurum anlarım o zaman latince biliyor musun biliyorum mesela al şeyi tıp kitabını aç oradan anla bakalım doktor e, ol ol e, mimarlık kitaplarını oku mimar ol sana köprü yaptıranı vay haline yani he hiçbir meselede e, hocasız olmuyor, üstadsız olmuyor kimse bir yerde ders görmeden bir kitap okumakla doktor şeyi alamıyor efendim profesör ünvanı alamıyor, mimar olamıyor mühendis olamıyor, hiçbir vasfı olamıyor illa mektebini görecek o işin ehlinden hocalarında öğrenecek öyle değil mi şimdi ama Kur'an'a geldi mi, herkes Kur'an hakkında konuşmaya yetkili. Herkes. Cahil, cuhela, hepsi Kur'an hakkında konuşmaya yetkili. Yani, ben meali alırım elime, ayetlerden anlarım. Ya nasıl anlarsın? Sahabe anlamadı ya. Sahabe Arap olduğu halde anlamadı. Sen Arap da değilsin. Arapça bilsem şey anlarım. Ne Arapça biliyorsun? Sen Arapça, efendim, e, diyelim ki, e, Türkçe, terimleri yani lügat manalarını Arapçanı anladın ettin sarf okumadın, nahib okumadın mani okumadın, beyan okumadın bedi okumadın, e bunlar nedir? Daha adını bile bilmiyorsun bak mani nedir, beyan nedir, bedi nedir bunlar tefsir ilmi bunlara dayanıyor, Arap edebiyatı nedir Fes fesahat nedir, belagat nedir biraz söyledim, Ha öyle mi diyor saat nedir? Belagat nedir? yani Edebiyat. Edeb, edeb kelimesi de Arapça. Edebiyat da Arapça. Hep Arapça'da. E bunların ihtisasları var. Bu ayetten ne mana çıkar? Bu kelimeden ne mana çıkar? E, nereye dokunuyor? Hiç bunlara bakmadan işte o ne dedi bir tanesi? Çarşaf ayetinde Rabbimiz de buyuruyor? ebe benim baş örtülerinizi, hımarlarınızı vel yaddru bir humurihinle, hala ala juubihinna yakalarının üzerine baş örtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Bu baş örtüsüyle maksat nedir? Çarşafın üst tarafı yani. Çünkü yakalarını kaplayacak. Adam da ne diyor? İşte gerdanlıkları çalınmasın diye diyor. Yakasına gerdanlığın üstüne bir fular taksın işte dekan profesör ilahiyattan e şimdi bu, böyle mana veriyor adam hiçbir manadan anlamıyor ki efendim humur nedir kımar nedir başörtüsü ne demektir efendim başörtüsünden maksat yakaların üzerine diyor ala ile kullanılıyor ala yani yakaların üzerine salsınlar nedir bunun maksadı nedir tefsirler buna ne mana verdi tefsirler nereden aldı e sahabeden bütün müfessirler kimden almıştır? Sahabeden yani meşhur müfessirleri söyleyeyim sana. İkrime radıyallahu anh, Ebu Ceyl'in oğlu değil. O o da sahabedir ama o başka. Bu o sahabe çünkü. Bu İkrime tabiindendir. Sahabedi. E, İkrime kimden alıyor? Diyelim İbn alıyor, Mücahit. Bunlar meşhur isimler. İmam Mücahid. E, Sahabedi kimden alıyor? Sahabeden alıyor. Yani Diğer tefsirler öyle sırayla geliyor. E sahabe kimden alıyor? Muhammed Mustafa'dan alıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. E yoksa Ebu Bekir sıddık olsa Kur'an'ı çözemez. Yani peygambersiz çözemez. Sallallahu te aleyhi ve sellem nasıl çözecek? E ya musalla, sala. salat ikame edin. Salat nedir yani? Arapçada dolu manası var da e yani Ebubekir Ömer Osman Ali Rıdvanullahi Mecmu'un. Diyelim ki 5-10 bin tane de en akıllı sahabeyi koyalım. Arap lügatını, Hicaz lügatı, kabileler, Kureyş, işte Yemen, esas Arap'ın aslı Yemen. Bütün lügatları da bilen sahabeler var. Eşariler mesela. Yemenliler, Ebu Hüseyin Eşarisi falan. Hepsini toplayalım. otursuna bir meclis kursalar. Yani en ileri gelen dehaları var, zekalı Amr i̇bn Aslar'ı var, Hz. Muaviye'ler. Ya bunlar çok zeki insanlar. Lügata vakıf, şuna vakıf, Hz. Hazreti Ebubekir zaten tamamen edebiyata, lugata, nese bilme, nese her şeyi bilen bir zat. Okuma yazması da olanlardan, o zaman okuma yazması olan az orada. Hepsi bir araya gelse, salat kelimesinin, Arapçada kullanılan bütün lügatlarını tahlil etseler, acaba şu anda kıldığımız şu namaz olduğunu anlayabilirler mi? He? En fazla anlasalar ne çıkarabilirler? Dua. E bu duanın mahiyeti ne? Şekli ne şimdi bu dua nasıl yapılacak? Allah Teala bu Dua edin. yani beni hatırlayın da diyormuş bir, birkaç grup da öyle çıktı şimdi böyle beş vakit namaz yok diyor Allah hatırladın bir an bir hatırlarsın tamam oldu bitti. Niye? Salat duadır. Peki madem duadır niye vakit koyuyor? Hine akşam olduğu zaman sabah olduğu zaman ve ikinci vaktinde ve haynetu zhurun öğlen vaktinde niye vakit koyuyor? inne salate kânet alel mü'minîne kitâbem namaz vakitleri tayin edilmiş bu dua o zaman dese ki şu şu saatlerde dua deriz bir el açarız tamam Allah hatırlarız peki efendim ne olacak? oldu mu bu namaz şimdi? olmadı. oldu dese bile ne olacak? geçen dün yine evvelsi gün biriyle bu konuyu konuşurken dedim ki peki namaz zikirdir Zikirdir, duadır diyelim. Salat zikirdir, duadır. Peki zikir ve duanın efendim e, yapılması için abdest şart mıdır? He? Zikir ve dua için abdest şart mıdır? E subhanallah diyeceğim abdest şart mı ya? Değil. E, Allah'ın en, ke Allah en sevdiği kelime kaç tane? He? E habbul kelam ile Allah. Allah'ın en sevdiği kelime kaç tane? Erba'un dört tane. dört tane. Subhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Tesbih, ham, tevhid, tekbir. Tesbih namazını kıldığı şey. Allah'ın en sevdiği kelime, kelam dört tane diyor hadis-i şerif. Ha, o peşine diyor, cülüp bile bunlardan müstahni değildir. Ne demek? Cülüp halindesin. E, Yıkanma vaktin var veya bekliyorsun, akıntın duracak veya çok yorgunsun. Namaz kaçmıyor. Bir yarım saat, bir saat istirahat edip kalkıp kılacaksın mesela. Bunlar caiz şeyler ama o arada da diyor subhanallahü elhamdülillah ve la ilahe illallahü akber desin mi? e diyecek tabi da bir de baktın ezra aleyhisselam geldi hadi gidiyoruz ne yapacaksın? ya ben cülübüm 5 dakika dur kusul seni bekler mi ya? e ne olacak o zaman? e cülübken de la ilahe illallah diyemeyiz la ilahe illallah diyemezsek o zaman ne olur? Allah muhafaza imansız mı gidelim? yani nereye dönüyor iş? sen efendim eee cülüp gitmeyi bırakacaksın. Murt gideceksin. Ve la ilahe illallah desene de adam diyor ki ben abdestliğim, büyük abdestim de yok. Onun için la ilahe illallah diyemem. O, la ilahe illallah e, gusül abdestiyle alakası var mı? Yok yok. Namaz de alakası yok. Her zaman denir mi? Denir. denir. İmanı yetiştireceksin ya. Yani sadece ölürken demiyorum. Normalde de cülüp bile olsa diyor zikirsiz durmamalı. Yani zikir serbest zikir edilmeli. Peki Hadi. O zaman bu salat duadır ve zikirdir işi çürüyor. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve tatbikatından çürüyor. Neden? E beş vakit bildiğimiz rükulu, secdeli bu namazı kıldı. Buradan anlaşılıyor. Onu da bıraksak Kur'an'dan anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? Ey inananlar, namaza kalktığın zaman, namaz demeyelim ona şimdi. Namaz farsçadır. Salat, Kur'an'daki kelimeyi konuşalım. Salata kalktığınız zaman, bir de kalktığınız zaman oradan ne anlaşılıyor? He? Ha, dua ve zikir için ayağa kalkmak lazım mı? Değil. değil. değil. Efendim ''Ve kûmû lillâhi ''Allah için kunut yaparken kaim olun.'' Bak ne anlaşılıyor? Ayağa kalkın. Öbür A ayetlerde ne anlaşılıyor? Yırkavu, ''Rükâ eğilin.'' ''Ve stüdû'' ''Secde yapın.'' Bu secde ayeti değil. Şafi'ye göre secde ayet de Hanefi'ye göre değil mesela, Haç suresindeki. Peki rükû secde var mı Kur'an'da? Var. E namaz, dua yaparken falan böyle rükû eğiliyor musun? Secdeye kapanıyor musun? Yok. Dua oturduğun yaparsın. Arabada da yaparsın. Her yerde yaparsın. Anlıyor musun şimdi? Ha, nasıl çöküyor davaların? Sapıklıklar nasıl belli oluyor? Salata kalktığınız zaman kıyamdan Fahsülü vücekum ellerinizi yıkayın diye lel merafik e, Kollarınızı dirseğe kadar yıkayın işte Yüzlerinizi yıkayın Başınıza mez verin Ayaklarınızı topuklara kadar Topuklar dahil yıkayın e, Dua ve zikirde böyle bir şart var mı? E. ama salat da salata kayın olacağınızda böyle yapın o zaman ne anlaşıldı anlaşıldı ki salat ne değil senin bildiğin gibi Allah'ı bir hatırla geç değil öyle elini aç kapat yüzüne sür bitti değil salat ne işte ne Ebu Bekri Sıddık dahil bütün sahabe toplasa bin sene düşünseler bütün Arapça edebiyatlarını da ortaya koysalar lügatlarını ilimlerini salat kelimesinin manasının bu bildiğimiz şekilde önünde abdest olan işte el kaldırılacak, iftidat tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud, e, içindeki şartlar, dışındaki şartlar. He? Böyle bir vazife olduğunu bulabilirler mi? Bulamazlar. allah Teala onu nerede bildiriyor? Ayetlerde bildiriyor ama bu şeklini, mesela rekat sayısı ayetlerde de yok yani. Yatsının dört olduğu yok Kur'an'da. Hep bunları neyle belirliyor? Hadis-i şerif de vahidir. Hadis-i şeriflerle bildiriyor. O zaman kimse ne demesin? Ben efendim ayet okurum, manasını anlarım bu bana yeter demesin. Mutlaka ne lazım? Peygamber lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifler lazım. O hadis-i şerifleri anlayan, alan sahabenin beyanları lazım. O sahabeden alan tabiinin nakilleri lazım. Tabi'nin tabiinden, zaten imam azamlar da artık imam-ı şafiler de tabiin. Ee, İmam Azam Efendimiz kesin tabiinden de sahabe görmüş, diğer uçmuş, tabi tabiindir. E, tabi'in zaten o dönemde zaten müstekler gelmiş yani var. Böyle olunca ne oluyor? Bu din bize bize kadar bu şekilde geliyor. E, bu tefsirlerde de biz Ruhul Furkan tefsirini yazarken bütün bunları aldık mı? Aldık. Bu atkerime işte çıkan yerden tabi Nisa sureleri geçmişiz oraları ya. Tevbe suresinin sonuna doğru kaldıydık işte. Daha da el vuramadık. Allah imkanlar versin fazlaka. Ne yapalım ama e, iş ortada. Açıyorsun Beati Kerime'yi, görüyorsun tefsirini. Şimdi bu tefsirleri, bunun da tabii hemen anladım deme. Yani ben tefsiri açtım, tefsiri okudum, ben bu işi anladım. O da yine tam anlamına gelmez. Ne lazım? Sohbet lazım. Yani tefsiri yazdık ama, alın okuyun da dedik ama... Yine de ne kadar alsanız okusanız, burada anlatıldığı kadar anlar mısınız? Lamazsınız Anlıyorsanız, e, açarız bir yer, oradan okuturuz size. Efendim ne anladığınızı sorarız, çalkalarız, çalkalarız, çalkalarız, ne kadar yayık çıkar, bakarız. Bir parmak zor çıkar. Ama bir sohbete başlıyoruz, aynı ayetten iki saat neler çıkarıyoruz, neler değil mi? E çünkü başka ilimlerde birleşecek ve bir hocadan, üstaddan öğrenilme şartı var biz Efendi Hazretlerimizden okuduk, işte Resul hocamızdan okuduk, şu hocamızdan, bu hocamızdan doluda hoca gördük bu işler böyle efendim e, nasıl olsa Türkçe biliyorum, tefsirde Türkçe iyi, Arapça biliyorum nasıl olsa, Kur'an'da Arapça gelin bana sorun ne sorarsanız, böyle cahillik olur mu ya? yani adamlar bu kadar eğitimini aldıkları halde sapıttılar yanlış manalar veriyorlar, sen hiç bu işin eğitimini almadan nasıl mana vereceksin? Sizin işiniz dinlemektir. Dinlediğinizi kavramaktır. Kavradığınızı aktarmaktır. Ve ilminizle bildiğinizle anladığınızla amel etmektir. Sonra da amel ihlas ile Allah için has kılmaktır. Vazifeniz budur. Ee, hepimizin vazifesi budur inşallah. Ee, bu vazifeyi yerine getirmek üzere burada toplanıyoruz. Yani şimdi 15'te bir toplanır. Geçen hafta Perşembe Sultan çiftliğine gittik. Tabii çok içliham hanımlar gelince şimdi burada hanımlar gelsin desek bu caddelere girilmez. Girilmez caddelere yani. Savallı hanım kardeşlerimiz işte onun için radyo bir imkandır yani. Ne yapalım işte bak şimdi canlı yayın veriyorlar. Efendim, Rabbim sesimizi onlara ulaştırıyor. Bu fırsatlar yoktu eskiden. Şimdi bunların kıymetini bilmek lazım. Ama tabii onlarda da geniş yerler, sohbet yerleri, imkanlar sunulur inşallah önümüzdeki günlerde büyük bir yerler tutulduğu zaman. Onlarda çağrılır ama yetiş yetişmiyor yerler yetmiyor. Olsun. İlim ağızdan alınır. Huzül ilme v'nefa'yı rica. İlmi erlerin, alimlerin ağızlarından alın. Ve bu e, radyodan dinlemek de canlı yayın olduğu zaman ağızdan değil mi? He? Yo ağızdan değil de şeyden demirden, Vuruyor ya demirden. Bundan alınmaz, cihaz değildir. Niye değildir? <gülüyor> Ham sofu ya, Ham. demirmiş. O da ağızdan alınacak. Ne alakası? Ne alakası? Yani sen şimdi efendim, ben sana fetva verip sana eğer radyoda Kur'an okunsa. Radyoda, Kur'an veya internette veya şurada veya burada. Secde ayetine gelse, secde ayeti okunsa, bu secde e, vacip olur mu, olmaz mı? Öyle hemen atıp şey etmeyin. Kiminiz olur dediniz, kiminiz olmaz dediniz. Halbuki ikisi de yanlış. Okunan canlı okunuyorsa o anda secde vacip olur. Kayıttan okunuyorsa vacip olmaz. Anladım şimdi ne diyorum? E şimdi ben burada konuşuyorum. Sen de oturmuşsun şu anda dinliyorsun. Ben de burada canlıyım. Bak tık tık yapıyorum ha. Mesajı alıyor musunuz? Yani kandırılmıyorsunuz. Bak tık tık. Ses geliyorsa tamam. Kayıt değil yani. E şimdi o zaman da derler ki tekrarını dinlemek caiz değildir. E böyle bir milletle karşı karşıyayız. Onun için tekrarı da caiz. Ben bu canlıyı niye söyledim? Yani... Secde bile ne oluyor? Canlı olduğu zaman secde bile vacip oluyor. Daha bunun ağızdan almanın ne farkı kaldı? Ha hafız yanında okumuş. Ha oradan dinliyorsun canlıysa o anda okuyorsa dünyanın kenar öte tarafında okusa bile secde yapman gerekiyor da. Anlasana ki bu canlı işte. Ağız yani. Şimdi derslere devam edilmek suretiyle, sohbetler bırakılmamak suretiyle çok ilimler kazanırsınız. Ama ömrünüz ne kadar yeter, benimki ne kadar yeter? Onu bilmem. Ama niyetimiz yeter. Ben ölünceye kadar bu dine size hizmet etme söz veriyorum. Siz de ölünceye kadar cemaati sohbeti bırakmama niyet ediyorsunuz. Mevla bunu görüyor ve biliyor artık ne yapalım. Vardemiz geldiğinde bize neye göre muamele edecek? Niyetimize göre muamele edecek yani öbür türlü elli sohbet yüz sohbete gelmiş adam bu dini tamamlayamaz ki bu kadar sohbette, bu kadar ayetler tefsirler şimdi tefsir dersi başlamamız istiyor şu elli dört fazla bitirsen başından başlayacağız tefsire inşallah, i̇nşallah. Kur'an'dan hiç duymadığım bir şey kalmayacak i̇nşallah. bu lazım ama işte ben böyle gevezelik yapıyorum ve benim bir konuya giriyorum oradan dandana kuşu gibi atlıyorum oradan oraya oradan oraya bir sohbette iki saat oluyor bir ayet bitmiyor. E bu da bunu da beğenmiyorum kuyumu, ama bunun sebebi kim? Sizsiniz. <gülüyor> Neden? Kardeşim illa gülmek istiyorsunuz, şey yapmak istiyorsunuz, uykunuz geliyor, ayaklanıyorsunuz, şey diyorsunuz. Ben bir sanki bunlara ne anlatırsan dinlerler. Ben de dümdüz anlatırım. Ama ortada illa başka konulara gidiyor. Güncele girmedin mi olmuyor? Evet, illa öbür türlü bakarsın cemaat 50-100 kişi kalır. Benim daimi cemaatim. Neneler, dedeler gelirler. Tevsir o göz. Bizim gençleri güldürmeden tutturamazsın. Şey demez. Kimi ağlamaktan hoşlanıyor, kimi gülmekten hoşlanıyor. Bazıda çok güldürüyor diye gelmeyen de var, ağlamak istiyormuş adam falan. Ne var? benim benim laflarımda ağlanacak çok lafta var ama. Bazı ağlanacak hale, gülen de var tabii. Benay de çok. Yani. Ama e, biraz ben de derlenip toparlanırım. Siz de Madem bu ilim yoluna gireceğiz, bu dersler böyle ilmi ders haline alacak yani. E ama arada tabii ki latife efendi hazretlerimizin sünnetlerindendir yani. Ulema meşayih latife yaparlardı. Çünkü neden? Milleti rahatlatmak için. Şimdi nereye geldik? Ahmaklara, beyinsizlere, aklı kıtlara, müsriflere, saçıp savuranlara yani kar zarar hesabını tam bilmeyenlere diyelim ne yapmayın mallarınızı vermeyin yani oğlun da olsa baban da olsa falan ne yapacaksın kontrollü e, israfa yol açmayacak şekilde çünkü mal sizin kıyamınızdır ayakta durmanıza sebeptir çok önemlidir din dünya saadeti mala bağlıdır mal olmadığı zaman fakirlik olur fakirlik Allah muhafaza kâdel <gülüyor> fâkru yekûne küfra az kalsın neredeyse fakirlik adamı kafir eder diyor hadis-i şerif Niye kafir eder? Hele ki zengillikten sonra da fakir olursa hepten kaybeder, kafası şaşırır. Rızasızlık itiraz insan kafir eder. Ee, bir de ahir zamandayız, hemen hemen her şey nereye dayanıyor? Küllü şeyin yeter ki mangır, her şey mangıra dayanıyor. Yani para olmadığı zaman da eskiden bir aile bağı, bir rahim, bir aşiret mefhumları, bir akrabalık falan da vardı yani, fakirde arada geçinirdi. Ama şimdi ne oluyor? Şimdi e, bu irtibatlar koptuğu için, kesildiği için maalesef e, adam açtıktan ölse komşusunun haberi olmuyor yani. Bundan dolayıdır ki mal önemli. Bu farzı okuyorduk. Bu hususta bazı rivayetler bugün de size e, devam edeyim de bu dersi tamamlayayım çünkü önemli bir konu. E, Ebu Musa Reşari radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis şerifte demin adını söyledik şimdi geldi bak. Mübarek. Bilerek de demedim yani. Büyük sahabidir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? فَلَا ثَتُونَ يَدْعُونَ اللّٰهَ فَلَا Üç kişi var, Allah'a ne kadar da dua etse, duaları kabul edilmez. Bakalım bu üç kişiden biri miyiz? Allah muhafaza. رَجُلُنْ كَانَتْ تَحْتَهُ سَيِّدُ الْخُلُقُ فَلَمُتَلِّكَ Bir adamın nikah altında, kötü huylu, ahlaksız bir kadın olsa, o da onu boşamasa, duası kabul olmaz. Şimdi kötü huylu deyince herkes bizim karı da öyle demesin ha. <gülüyor> kötü huyludan maksat fahişelik. Burala bak ha. İşte şimdi burada lügat manası verirsen Yandık. Herkes karısını boşamak kalkar bu gece. Neden? Huluk ne demek? Huluk ahlak. Seyyye ne demek? Kötü. Seyyetül huluk Ahlakı kötü. İstediğin lügata bak fahişelik çıkmaz. Ama mana ne? İşte burada ne lazım? Şârih. Nasıl ki tefsir Kur'an'ın şeyine ne deniyor? Müfessir deniyor. Hadis-i şerifleri izah edenlere ne deniyor? Muhaddis. Muhaddis. Peltekse. Hadis. Zaten hadis ne demek? Hadis söz demek. Efendim, febeyy hadisin ba'du yu'minun. Kur'an'dan sonra hangi hadise yani söze inanacaklar? Kur'an'da da hadis kelimesi söz anlamında da geçiyor. Hadis söz demek o zaman bizim konuştuklarımızda hadis mi? hadis ama nasıl hadis? şerefli mi şerefsiz mi işte hadisi şerif var bir de gayri şerif var değil mi? bir şerefli bir hadisler var bir de şerefsiz hadisler var yani bizim konuştuklarımız eğer ayetten, hadisten, dinden, imandansa o da şerefli olur ama kıymet dedikodu iftira, yalan, dolan, leka şerefsiz olur yani şimdi bu günah da şerefli diyecek galimiz yok bir adamın nikah altında huyu bozuk, yani zaniye, fuhuşla meşgul bir kadın olsa, bu da bunu boşamasa, bu adam ne kadar dua yapsa kabul olur mu? Olmaz diyor. Burada da bir izah getirmem gerekiyor. Çünkü nikahla ilgili kitaplarımıza da yazdım. E, tabii ki bunu zaten milletin kimsenin midesi alır mı? Almaz yani bizim Müslüman vatandaşımız olarak, örfümüz, adetimiz de olarak. E, fuhuş yaptığını hanımının bilen e, efendim birisi onu boşar değil mi bizim şeyde böyledir e, bu doğrudur ama boşaması farz mıdır yani şart mıdır farz, farz diyemeyiz yani hani boşamıyorsa onunla yaptığı ilişki zinaya girer mi girmez çünkü onun nikahı var mı onunla var onun nikahı olduğu için onun muamelesi ne olmaz zina olmaz ama o kadının başkalarıyla yaptığı ne olur? Zina olur. Ama boşaması, efendim, uygundur. Uygun. Tercih edilen bir şeydir. Fakat, burada bir istisna vardır. Mesela adamın birisi geldiğine, yani adam da değil mi sahabeden yani. E dedi ya Resulallah, benim bir hanımım var. E, eline kim dokunursa elini çekmiyor. Yani bu da tabi tokalaşma anlamında değil. Bu da demin bu dediğim manada. Anladınız mı? Ha Tokalaşma zaten sahabedin yoktu da. Sokalaşmak caiz değildir. Asla caiz değildir. Fakat o tabir öyle geçiyor. La terudü yedela misin? İnnelim raeten. Benim bir hanımım var. La terudü yedela Dokunanın elini geri çevirmiyor. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Tallika, boşa onu. Yani madem diğer erkeklerle böyle bir şey anlıyorsun, ilişkisi var, boşa onu. Bu sefer o da dedi ki, korkuyorum. Neden korkuyorsun? Dedi boşarsam, benim nefsim onun peşine düşecek, yani bırakmayacak onu, zinaya düşerim. Şimdi normaldeki hüküm nedir? Boşa onu. Ama o adamın ona özel bir takıntısı olup, onun nikahında şu anda, o kendi faydalanması zina değil. Ama özel bir takıntısı olup da sonradan da onun peşini bırakmayıp onu arayıp edip bulup yani zinaya düşecek durumdaysa kendini herkes kendini bilir. En iyi insan kendini bilir değil mi? O zaman ne yapayım? Şimdi bu durumda fahişe bir kadını nikahında tutmuş oluyor. Mekruh işliyor. Fakat boşasak ise zina etse ne yapacak? Haram işleyecek. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Aslında kaide bu değil. Ama istemtiğub ya. O zaman faydalan dedi. Ne diyeyim sana? Yani neden? Ehveni şer. Burada yine nikahlısın. Boşadıktan sonra nikahsız olacaksın. Sen de onunla ilişkiye dayanamam da düşerim diyorsan yani zina tehliken varsa onunla boşama. Ama onunla ben zaten ikra etmişim, nefret etmişim, başkasıyla yapmış, kalkmış diye boşadın. Zaten sende öyle bir tehlike yok. Ekseriyette de böyle bir tehlike olmaz çünkü nefret eder ve hakikaten peşine de düşmez yani normali budur. Bunları iyi bilmek lazım. Öbür türlü de tabi böyle bir dedikodu ile iftira ile şundan bundan da olacak işler değil. İslam'a göre zaten bunun tespiti için dört şahididir, aynı anda görmesidir, açık görmesidir falan yani ağır bir meseledir yani. E o dedikodulara da kulak verip herkes birbirine bir şey çıkartmak için adama karısını boşalttırmak için de dedikodu yaparlar yani. İftira da yaparlar yani. Onlara hiç itibar edilmemesi lazım. Bu bir adamın efendim kuyu bozuk bir kadını nikahında tutması duasının reddolmasına sebeptir. Fe malun ale. Bir adamın bir adamdan alacağı olsa ve o alacağına dair birini Veyahut işte iki erkek yoksa bir erkek iki kadın şahit tutması farz mıdır? Değil. Vacip midir? Değil. Sünnet midir? Sünnet. Müstahaptır. Yani bir senette, bir borçta, bir yazışmada alacak verecekte şahit tutmak nedir? Sünnettir. Ama bir adam bir adama efendim, mal verdi, borç verdi neyse alacağı var iken şahit tutmadıysa bunun da duası kabul olmaz. Bak ille günah değil yani, şahit tutmadan bir borç verirsin, günah değil ama diyor ki bunun duası kabul olmaz, Illa ne yapacak, şahit tutacak. İşte o hüdayene ayetinde diyor ya, yazın, yazışın, mesela e, bir, iki erkek bulursun, yoksa bir erkek kadın şahit olarak. E, bunlar önemli meseleler, nice insanlar böyle işler yüzünden hacı hoca bile birbirine girdi mi? şahitsiz o onun borcunu inkar etti öbürü ona alacağını vermedi ondan sonra adam öldü varisleri vermedi bize böyle bir şey vasiyet etmedi biz ne bilelim senin olduğunu üstüne kondular neler yaşandı yani onun için ne yapacağın işini sağlam yapacağın şahit tutacaksın şahitsiz iş yapmamak ve râ cülün <gülüyor> âtâ mâ lehu fakat kâle allâh aze ve celle ve lâ mallarınızı sefihlere Beyinsizlere vermeyin buyurmuyor allah Teala. O zaman bir adam bir sefiye malını verirse e, bu adamın da duası kabul olmaz. Allah allah. Yani sefiğe malını vermek geçen dedim size. Çocuğun beyinsiz. Diyelim. Aklı kıt. Sen ona hiç para verme demek değil. Sermayeyi verme. Yoksa haçlık verirsin. Yani yanlış anlamayalım yani. Haçlık verilir bir ekmek parası verilir, ona efendim gidecek, işte e, arabaya binecek, inecek, taksi parası böyle bunlar mühim bir şeyler değil ki anladınız? ihtiyaçları demiyoruz ana malı, sermayeyi vermeyin çünkü batırır sizi de batırır, dünya ahiretiniz de batırır tefsirlerde ulema ne diyorlar? Mevla bu ayetinde ne buyuruyor? Mallar için kıyam buyuruyor kıyam ne demek? ayakta durma sebebi demek insanın dünyada ihtiyaçlarından kalp sıkıntısından kurtulmasının dünya ahiret menfaatlerini ve faydalarını temin etmesinin ancak malla mümkün olduğuna işaret var bak dünya ve ahiret faydalarının temini ve sıkıntılarından kurtulmak neyle mümkünmüş malla bu çok önemli bir şey yani malın değeri büyük menfaati büyük onun için de ne yapmak lazım iyi korumak lazım İyi korumazsan ne oluyor? Bu sefer artı çalışman gerekiyor. Malı çarçur edersen, iktisat yapmazsan, tasarruf yapmazsan el iktisat harcarken iktisatlı olmak, tasarruflu olmak geçimin nesidir? Yarısıdır. Yani fazla harcarsan ne oluyor? Biraz fazla harcadığın zaman e, onun yerini doldurmak icap ediyor. Boşluk oluşuyor. Onun yerini doldurmak için ne gerekiyor? Fazla mesai gerekiyor. Yani vakit vermek, telefon etmek, gitmek, gelmek, almak, satmak fazlalaşıyor. Fazlalasınca ne oluyor? İbadetin vaktinden. E, çocuk çocuğa İslam'ı öğretmek, insanlara emri bilmek, dolu vazifemiz var. Bütün bu vazifeler ne oluyor bu sefer? E aksıyor. E, şimdi ben çıktım çıkalı, teliflerimi alamadım, yok maaşımı alamadım. Malım, canım, karma karışık bir durumdayız. Üç aydır toplantı toplantı. Yani bu, halbuki üç ayda ben üç dört tane kitap çıkarabilirdim. Ama mal sıkıntısı ne yaptı beni bile? Ya mal derken kendi kitaplarım yani. Ücretimi alamıyoruz. Ya bu sefer ne oluyor? E yeni bir şey kuralım, şirket kuralım, şunu yapalım, bunu yapalım, toplantı yapalım. Anlayalım, dinleyelim, ile görüşelim, onunla görüşelim. Allah Allah. Üç ay oldu. En çok üzüldüğüm nedir? Vallahi ma maaş değil. Vallahi değil. En çok üzüldüğüm nedir? Meşgul olduk. E kaç tane kitap yazacaktım ya? Ne Efendim Hazretleri o zaman bir kere ziyaretine gittim de hastaydı de Yanda da birkaç ağalar var Ağalar çok Birkaç ağ vardı o zaman eski dönem yani Bu Ahmedi dedi Dünya işlerine meşgul etmemek lazım Bunu sade ilimle meşgul etmek lazım Geri kalan ihtiyaçlarını görmek lazım Hiç adam vurdum duymadı abilinde. Hiç O zaman yine eski sıkıntılarımız zamandı yani. Yok Ben isterim ki bana en tatlı şey sohbet edeyim. Fetva anlatayım, mektubat okuyayım, e, kitap yazayım. Benim sevdiğim işler onlar. Dünya işinden biraz konuşmaya başladım mı? Stres, sıkıntı, tansiyon, şeker hep bozuluyorum ya. İstemiyorum ha, istemiyorum ama nasıl yapacaksın? Çoluk var, çocuk var, geçim derdi var, isteyenler var, ihtiyaçlar varsa. Ha, dünya ve ahiretin kıyamı ve kıvamı neyleymiş? Mallaymış. Malına sahip olmadın Çarçur ettin, ahmaklara, aklıkıt olanlara işleri devrettin Ondan sonra benim gibi efendim uğraşta dur Siz elinde kulağınıza küpe olsun Kaçıncı kere ben bu sıkıntıları yaşıyorum Yanlış işler ya Allah bundan sonra hayırlı adamlar nasip etsin Hayırlı insanlar nasip etsin, hayırlı arkadaşlar nasip etsin Hayırlı destekçiler nasip etsin Hayırlı çalışanlar nasip etsin, çalışanlar nasip etsin. Amin ya Rabbi ya bu ne büyük duadır biliyor musun? Namazın, ibadetin hepsi buna bağlı ya. Şu dua tutsa rahatlık ve boş vakitte bütün İslam'a hizmete ayıracağız yani. Niyetimiz bu Allah görüyor ya. Yapmadığımız iş değil ki ya. 35 senedir yaptığımız iş yani. Mal için, dünya için dersi mi bıraktık, sohbeti mi bıraktık? Bırakmadık ama. Sıkıntı. Size de vaaz. Selefi salihin buyururlardı ki mal müminin dinini helak edecek fakirliğe karşı bak bak Müminin dinini helak edecek fakirliğe karşı mal nedir? Hazır silahtır. En büyük silahınız elinizde bulundurduğunuz malınız. Bulun lan efendim namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, ibadet ediyorsun. İftarlık olmasa, savruluk olmasa oruç nasıl tutacaksın? Mübarek adam. Belini ayakta tutamazsın ki. Ama tabi bazıları da aşırı yemekten belini ayakta tutamıyor. O da ayrı dava devrilmiş aşağı o öyle de değil yani o kadar da yemeyeceksin ama namaz bile mala bağlı hepsi bağlı evliyaullah buyururlardı ki ticaret yapın kazanın dikkat bu söze dikkat büyüklerin sözüdür kaç 300-400 sene evvel tefsirlerde geçiyor. siz öyle bir zamandasınız ki sizden biriniz fakir olup muhtaç düştüğün zaman evvela dinini imanını yer işte lafa dikkat et. Bu laf mühim bir lafdır. Evvela imanını yemeye başlar. Muhtaç olduğu zaman, niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor? Allah bana niye böyle yaptı? Öbürü namaz kılmıyor, o zengin oldu. Ben bu kadar da ibadet ettim, aç kaldım, şudur Müslümanlar bana niye bakmıyor, hoca niye şöyle yapıyor, hacı niye Başlar, şüphe, şüphe, şüphe kemirme, İslamiyet'ten soğumaya başlar. Muhtaç düşme kardeşim, niye muhtaç düşüyorsun da çarçur ediyorsun da oraya buraya dağıtıyorsun, ondan sonra kendi muhtaç düşüyorsun, ondan sonra dileniyorsun ya. Fazla, fazladan vereceksin ve, verirken. Verirsin. Ama kendi çoğulun çocuğun muhtaç. Nasıl verirsin başkasına? İş, i̇ş midir yani? Hatta e, sahabeden, Sadir bir Hakkas olabilir radıyallahu anh. Mekke'de hastalandı da e, vefat edeceğim e, zannetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ziyaret etti onu e, hastalığında. E, yani başka sahabede olabilir ama sahihte geçiyor. E, bütün malımı hani hayra bırakayım yok buyurdu yapma yapma varislerini çoluğun çocuğunu arkadan mirasçılarını zengin bırakman onları millete muhtaç dilenci halinde bırakmandan daha hayırlıdır yapma dedi bak adam hayra vereyim diyor sahabeye diyor ki ha bak, malın tümünü vasiyet edecektik ha dedi yok ee dedim o zaman e, efendim ee üçte ikisini ee, vasiyet edeyim yani hayra 3'te 2 çoktur dedi çoluk çocuğa bir şey kalmaz dedi ki yarısını vasiyet edeyim yarısı çoktur dedi e dedi ki 3'te birini bari hayra bırakayım dedi tamam 3'te 1 olsun e şu anda bile birisi vasiyet etse fıkıh kaidesini söylüyorum bir adam vasiyet etse dese ki ben öldükten sonra şu şu mallarım işte neyse bütün mallarım veya şu şu mallarım Vakıf, şu vakfa bağışlanmıştır dese Bu kanunlar bu vasiyetleri kabul ediyor ama İslam'a göre bu vasiyet geçerli değildir. Ancak nereden geçerlidir? Üçte birinden geçerlidir. Yani yaptığı vasiyet, adamın bütün malı hesaba konur, bu vasiyetin yani malının tümünün üçte biri hayra gidebilir. Üçte ikisi kime kalacak? Varislere kalacak. Ama hocam ben şimdi varislerimde bozuk şu bu bilmem ne ben Allah yoluna vermek istiyorum. O zaman sağlığında vereceğin, Öldükten sonra vasiyete işi bırakmayacaksın. Vasiyete kaldığı zaman senin hakkın elinden çıkar. Üçte biri senindir öldükten sonra. Şimdi hepsi senin öldükten sonra şuranın olsun demen için üçte biri senindir. Şimdi ama ne zaman öleceğim de belli değil. şimdikten de nasıl vereyim? Ha işte kaşınlamaya başladın işte. Ölene kadar vermiyor, vermiyor, vermiyor. Ondan sonra vasiyet bazı da vasiyeti yazıyor. Ondan sonra öleceğim zannediyor. Bir de iyileşiyor. İyileşiyor. Tak yırtıyor. <gülüyor> doğrudur. Vasiyet değişebilir. Doğrudur yani. Ölmedikten sonra vasiyet değişebilir. Tak yırtıyor. Neden? Fazla bırakmışız ya. <gülüyor> ondan sonra iki devir. Yastığın altına bakıyor. Çekiyor bakıyor falan. Ya yapayım mı? Yapmayayım mı? Şuraya mı gitsin? Buraya mı gitsin? Şey. Kesin öleceğini anlarsa o bile kesin değil yani. Aslında kesin de değil insan. Tam öleceğim derken de ölmez yani. Mevla'nın işleri ama işte. 13'ün e aklınız başınız olsun. Vasiyetlik bir şeyiniz varsa mutlaka vasiyet yapın ama vasiyetlik bir şey emanet gibi, borç gibi onları diyorum. Yoksa oğluma şu kalsın, kızıma bu kalsın diye vasiyet yapmak caiz mi? Niye değil? He? Ha evet efendim. Kur'an-ı Kerim zaten bunları belirlediği için belirli şeyi Allah'ın buyurduğu üzerine laf söylemek caiz. Değildir. Sen ölmene bak. Sen git. Sen, yol, sen yolcu devam et sen. Arkadan hallolur mesele. Akıllı olalım. Şimdi hatta büyüklerden bazısı, yani Evliyaullah'tan bazısı, adamı cenazede bile görseler, yani adam şimdi cenaze namazına gelmiş, cenazeden defne gidiyor. Şimdi bu trafik falan Şimdi hepten bir alem oldu eskiden küçük bir kasaba, mesela köyler şunlar bunlar, cenaze orada konuluyor, defin hemen yanında yapılıyor, mesela oradan da işine gider. E şimdi İstanbul'da bir cenazeye gitsen, oradan da mezara falan, yarım gün o gün işin ne olur? Yani öyle şimdi şu anda İstanbul'da. Evliya Allah'tan bazıları diyor, adamı cenazede görürlerse derlemiş. hadi git dükkanla, cenaze ortada kalmadı ya, yani kendi anası babası falan değil de. Diyelim ki normal bir Müslümanı sevap alma cenazesine gelmiş. Gittik yanına dükkana İşine git işine. Çalış mal lazım. Namaz için ibadet için. Bak dersin önemi bu. Ama ee, amma velakin bunu niye anlıyoruz yine? Ne için anlamamız lazım bunu? İslam'ı yaşayabilmemiz için. Çoluk çocuğu muhtaç etmesek onlar bizim lafımızı Dinlerler. E, yani yine de dinlemiyorlar ama muhtaç edersek hiç dinlemezler. Yine biraz eline baksa, birkaç kuruş haçlık düşünse yine birkaç rekat kıldırırsın. Hadi abdası al bakayım, kıl bakayım, iki lira haçlık alacak diye kılar. E, zorla, hayır. Hayırdır, alıştıracağız da. E babasının parası yok. Çulsuzun biri. E, ne diyecek çocuk? Yani muhtaç olmazsan, muhtaç etmezsen İslam'a faydalı olursun. Öbür türlü faydan az olur. Faydan olmaz demiyorum. Abdullah İbni Abbas anh, ne buyurdu? Dirhemler ve dinarlar yani altın ve gümüş paralar Teala, şimdi kağıt paralar neyse. allah Teâlâ'nın Teala'nın yeryüzündeki neleridir? Mühürleridir. Evet. Efendi Hazreti çok derdi bunu bak. Eski sohbet Adama diyedik, kağıdı veriyorsun. Adam da sana kalkıyor en değerli şeyini yenilecek, içilecek veya malını veriyor. Aldığı ne? Kağıt ya. Abi mantık evhamlanmak lazım yani <gülüyor> bu kağıt yarın geçmezse ne oluyor biz gidip malı veriyoruz ama diyor altın gümüş esas para İslam'da nedir altın ve gümüş para olarak yaratılmış madendir para olarak yaratılmış madenlerdir bu kağıtlar da onun nesidir ee, göstergesidir yani aslında ne yapmak lazım işte rezerve ne kadar altın varsa ona göre para basmak lazım şimdi rezervden fazla falan basıyorlar bazı kere o zaman ne oluyor işte enflasyon, develasyon bir şeyler bir şeyler oluyor pek de anlamıyorum bu işleri yani nasıl oluyor onu da anlamış değilim altın gümüşler yani şimdi diyelim sizin anladığınız kağıt paralar bozuk paralar bunlar Allah'ın yeryüzündeki neleridir mühürleridir yenmez içilmez bir vakon altının içinde kalsan mahsur kalsan açlıktan ölürsün yenmez içilmez Ama bütün ihtiyaçlar neyle görülür? Onlarla görülür. Evet. Ebu Zinat Hazretlerine bir gün sordular. Para seni dünyaya yaklaştırıyor. Sen niçin bu parayı seviyorsun? Yani Evliya Allah'tan böyle soruyorlar. Demek o biraz ticaretle veya neyse maddi şeylerle meşgul oluyor. O da diyor ki para beni dünyaya yaklaştırsa da dünyanın şerrinden de beni ancak o koruyor. Olmadığı zaman da ne oluyor? İnsan büyük sıkıntılara düşüyor, daha beter günahlara düşüyor efendim yalan söyleme lüzum ediyor, rüşvete giriyor, krediye giriyor harama giriyor e, yalan konuşuyor, borcunu ödeyemiyor, sözünde duramıyor bin tane haram çıktı bak kaç tane haram çıktı şimdi bak niye, e, parası yok şey i̇şte o zaman niye borç almış, ayrı dava yani paranın sevgisini ne yapmayacaksın kalbe sokmayacaksın ama elinde Bulunduracaksın kardeşim, elinde bulunduracaksın. Ama kalbe sokarsın, ni'mel malu salihu lirracülü salih İyi adam için iyi mal, helal mal, ne güzeldir buyurdu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlana ne buyuruyor? Mal ne gibidir? Su gibidir. Eğer suyu diyor, insan gemi gibi, kalp gemi gibi diyelim, ne kadar altında su olsa geminin, diyelim en derin suda gemi daha iyi yüzer. Tehlike yok. Su geminin dışında altında olduğu sürece ne kadar fazla olsa sorun var mı? Sorun yok. Ama ne zaman su geminin içine girmeye başlarsa ne kadar fazla girerse o kadar batırır. Kalbe sokmadım mı sorun yok. Ama elinde, işinde, avucunda olsun. Ama kalpte sevgisi Olmasın. ne demek sevgisi senin namazdan geri koymasının ibadetten zikirden bu demek bazen bu ters oluyor. Adam fakir oluyor, kalbi dünyada oluyor. Adam zengin oluyor, kalbi dünyadan soğuk oluyor. Bu zamanda az bulunur. Ama bulunur yani. Adam padişah ziyarete giderken bir yolda bir kulübede dağ başında bir zata vuruyor ya Selam kelam o da tabii o zaman böyle değil ki her yer ışık mışık yol yok falan. Gece kalmak zorundadır. Bakıyor sabah kata namaz kılıyor ibadet ediyor bir kulübede mübarek zat. Sabah oluyor falan o da bir şey de sormuyor. Yiyorlar çıkıyorlar ibadet namaz falan. Hadi giderken diyor nereye gidiyorsun diyor şehre gidiyorum. Ne işim var padişahla bir görüşmem var diyor. O ibadet eden abid zat da diyor ki benden de selam çelecek. Bu da içinden diyor ki sabah akada namaz kıl ibadet etsin. Padişah'la ne işim var yani selam da niye söylüyor falan ama bir yalaka adama da benzemiyor diyor yani içinden diyor. Tamam baş üstü diyor. Geliyor işte görüşmelerini yapıyor padişahla. O da nedir vasfı bilmiyorum. Padişah da selamdan arz ederken dönerken diyor ki benden de diyor o zata diyor selam söyle diyor. Dünya sevgisini kalbinden çıkarsın diyor. Padişah diyor Allah Allah. O buna da şaşırıyor bu sefer, buna daha çok şaşırıyor. Ya her yer saray diyor, yemek, içmek, mal, mülk, bu da gitmiş evliyaya nasıl saat ediyor, bu da nasıl istiyor, içinden diyor. Zaten sıkısa açıktan desin de onu diye. Kulübedeki adam diyor, saraydakine nasıl diyecek? Oradan da geliyor efendim, buna selam iletiyor falan. Ya o diyor, zamanın sultanı diyor, evliyaullah'tan Allah'tan salih bir zattır diyor o. Bir zamandır diyor kulübenin kenarında bir tahta mı kopmuş, doğmuş, bütün kafam orayla meşguldü ya diyor o tahtayı nasıl düzelteceğiz diyor. Bak kulübede yaşıyor ama kafayı tahtaya takmış, bazı böyle garip fakir görürsün, sabah kadar ibadet kılar, o elbisesinin bir yeriyle öyle uğraşır yani, iki saat. Toz var, onu nasıl sileceğim, öyle tahtayla, kanepeyle. Öbürü de adam bütün dünyanın malı bir onunla olur adam Ne yapmaz? Onu kalbe sokmaz allah Teala bizi kendinden meşgul etmeyen mallarla merzuk eylesin. Amin. amin. Ya bu dua her tarafa yaradı. Bak amin kuvvetli geliyoruz. Hem para var, hem ibadet var, hem dünya yok. Çok iyi bir dua ya. Dua yapmayı da bilmiyoruz ki. Dua yapmayı bilsek bu belalara düşmezdik. Evet. Fahru Razi Hazretleri, büyük müfessir, imam. Tefsirde imam denince akla kim geliyor? Tefsir kitaplarında, imam dedi ki deyince o sizin cami imamı değil yani. Tefsirdeki imam kim? İmam Fahruddin al-Razi, er Gattes Sallâhâsıra Hazretleri Allah-u mükelleflere Kur'an ı Kerim'in birçok yerlerinde mallarını muhafaza etmelerini emretmiştir. Birçok ayette malları muhafaza, burada da ne diyor? Allah sizi, sizi Allah'ın sizi ayakta tuttuğu mallarınızı sefihlere vermeyin. Diğer ayet-i kerimelerde mesela İsra suresinde var, ikisi de İsra suresinde var. İşte aydu billah. Ve lan tu bedir tebedira. İnne al-mubdîrin kanu Ve li <Sessizlik> Sakın müslüf olma, çarçur etme, boş yere harcama. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri oldular. Bak saçıp savuran parayı lüzumsuz yere harcayan, lüzumsuz adama veren, beyinsiz adama mal veren şeytanın kardeşidir diyor. Ya şeytanın adamı demiyor. Kardeşi diyor. Ne, ne acayip bir ayet versin. Oran da tefsirine daha gelmedi. Orayı açsak neler vardır belki de. Bak şimdi ilerisine bak. Şeytanın kardeşidir. Şeytan kimdir biliyor musunuz diyor. Şeytan da Rabbine karşı en büyük kafirdir diyor. Hani şimdi orada da durmuyor. Şeytanın kardeşi de olur, şeytan da en büyük kavurdur, En büyük kafirin kardeşi olursun diyor. Bu mal savurmak, saçmak bir acayip bir şey ya. Ya lüzumsuz şeyleri harcamamak lazım. İhtiyaç. Bir de böyle mübezzir adamlara, müsrif insanlara böyle mal, sermaye, yönetim, imza yetkisi. Ya imza yetkisi ne demek? hepsini batırı gider ya. Gidiyor adamın haberi yok. Bütün kredi çekmiş, borçlandırmış, batırmışlar adamları ya. Ne kadar var böyle. Ama yapmamak lazım. Cimrilik de yapmayacaksın. Ama bu şekilde de açıp, efendim saçıp savurmayacaksın. Ne buyuruyor s.a.dübillah? وَلَا <gülüyor> تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُضُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Habibim sakın elini boynuna bağlı gibi böyle cimrilik yapma, sıkma. Cimrilik hiç iyi bir şey değil. Ama hep de elini böyle de, yayıp da hiç durmasın, gelen alsın, giden geçsin. Böyle yapma. Sonra pişman olursun, kendini kınarsın, tenkit edersin. Niye böyle yaptım dersin. Ama buradaki gaye ne olsun? Buradaki gaye. İslam'ı yaşamak için bunu tutuyorum olsun. Muhtaç olmayayım. Belki çalışıyorum şimdi. Yarın çalışamam. Felç olurum. Biraz malım kenarımda olsa idare ederim. Hiçbir şeyim olmazsa kendimle çalışamayınca kim bakacak bana? Bu sefer dilenci olurum. E dilenci de olmak haram değil. Yoksa dileni, dilenilir ama velakin lakin veren olur, vermeyen olur. Bu sefer ihtiyaçların görülmez. ihtiyaçların görülmeyince de Allah'a mağaza gelirsin, gelirsin, öyle bir yere gelirsin, bu Allah bana niye böyle yapıyor? Haşa! Dersin gavur olursun dinden gidersin yani şimdi kardeşim. Ya Rabbi Beni muhtacına muhtac etme Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım demiş. Şair ne güzel demiş. Amin denecek duadır. Yani Benim de tek duam Elden ayaktan düşürme ya Rabbi kimselere muhtaç etme ya Rabbi Yani şu rükû secde imkanımızı elimizden almayanım. Amin. Şu secde var ya, secde yapabilmek kadar büyük nimet bilmiyorum. Ne kadar hasta olursan ol, secdeye eğilip kalkabiliyorsan en sağlam sensin. Secde ya Yani muhtaçlık çok kötü. Kim bakar, kim eder, kim başına kakar, efendim hakaret eder, oğlum kızın neler eder ya. Bu zaman böyle. Bu zaman eskisi gibi sılay-ı rahim de çöktü yani, yok. Akraba ilişkileri de bozuldu bu zamanda çok daha muhtaç olmamak hasta olmamak bunlar düşünmek lazım yiyorsun yiyorsun yiyorsun alın çıktı damarın tıkandı İşte işte dikkat edeceksiniz böyle yersen hasta olursun, hasta olursan yine yük olursun millete muhtaç olursun ne olacak o sana bütün millet oturmuş felç e kendine bakacaksın ki ne olmayacaksın felç olup da millete yük olmayacaksın ama ben elimden geldiği kadar İslam'a uydum sünnete uydum sıhhate riayet ettim de Allah felç et o tama. Allah'ın kazasına razı ama sebebine sarıl be mübarek adam. Dümdüz yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun aşağı bir hareket yap, şunu yap, bunu yap. Doktorlar da diyorlar. E bunların İslam'da yeri yok mu yani? He? Yeri olmaz mı ya? Muhtaç olma diyor sana da. Anlasana sen hasta ne demek? Muhtaç demek. Daha da ne olacağımız da belli değil. Evet. Kur'an-ı Kerim'de birçok at-ı kerimede yazışmak, Şahit tutmak, rehin almak, rehin almak bile var, bir şeye, borca karşılık veren rehin almak, onu bile Kur'an'da söylüyor Bekara Suresi'nde. Bütün bunlar malı muhafaza teşvik ediyor. Akıl da bunu destekliyor çünkü insan boş vakit bulamazsa dünya ve ahiretini kazanamaz. Dünya ve ahiret kazanmak için ne lazım? Boş vakit lazım. Yani namaz neyle kılınıyor? Şu sohbete nasıl geldiniz şimdi? Meşguliyetiniz olsaydı önemli. Gelebilir miydiniz? Gelemezdiniz. Boş vaktiniz olduğu da geldiniz. Dünya ve ahiret e şimdi işe gidiyorsun. Başka bir meşguliyet ondan ağır çıksa işe tek demezsin. Demek ki dünya ahireti kazanmak boş vakta muhtaç. Boş vakit ise ancak malın varlığıyla elde edilebilir. İnsanın geçimi varsa o zaman ibadete ne oluyor? Daha fazla vakit. İki rekat sünnet kılsa 4 kılar. Teheccüde kalkar. Öbür türlü adam çalışacak, geçecek, gecenin ikisine üçüne teheccüde kalksa sabah işe gidiyor, da yanamıyor, değil mi? Ee, i̇şi kendinin olsa ne yapar? Biraz daha Diyelim geç gidebilir. O zaman ne olur? Eee işrağı bekler Veya teheccüdü fazla kılar, teheccüde kalkar. Hep bütün bunlar neye bağlı? İşte hepsi mangıra bağlı Anladın mı kardeşim? Paran olursa ibadetinde fazla olur e, Paran olsun diye ne yapacaksın? Helalından çalışacağız helal rızıkta zor oldu ne yapacağız ya Allah belalim insan menfaatlerini celbetmek etmek ve zararları def ancak ne yapabilir dünya ahiretini kazanabilir bunu da neyle yapabilir e hasta oldun doktora gittin para oran ağrıdı ilacı aldın para para para para hadi bakalım şimdi ya ağrın sancın olursa ibadetin kafan karışık olur sağlık para, hepsi para dolayısıyla dünya malını bu gayeyle isteyenler hakkında dünya ahiret saadetini kazanmaya yardımcı olan en büyük sebep nedir? Maldır ama nefsi için hava atayım, caka satayım, şu marka araba alayım, ona ondan üstün olayım şu takım elbiseyi alayım ona hava atayım falan için isterse o zaman ahiret saadetini kazanmanın en büyük engeli ne olur? Mal olur yani mal e, yılan gibi bir şey yani el malu mal yılandır diyor yani korunmasını bilmek lazım sakınmasını da bilmek lazım amma ve lakin işte soba gibi de düşün çok yana yakın olsan yanarsın çok uzak olsan donarsın mesafeyi koruyabilmek lazım en mühim mesele niyetleri muhafazadır şimdi ayeti kerimenin devamını okuyorum sizin kıyamınız ve ayakta durmanız vesilesi olan mallarınızı sefihlere vermeyin. Peki ne yapalım ya Rabbi? Verzukum <gülüyor> Fiha O mal içinde onları rızıklandırın. O mal içinde. O acayip Kur'an'ın ifadeleri min deseydi o paradan onları rızıklandırın olurdu. Min kelimesi. O paradan onları rızıklandırın olsaydı ne olurdu? Yetime malını vermeyeceksin. On senede bakacaksın. On senede yetimin malı onu oradan masraflarını görürsen, mal ne olacaktı onun malı? eksilecek Allah Allah, ne diyor peki Rabbim? o malın içinde onu rızıklandırın o malın içinde ne demek? malı kara verin ticarete koyun ne yapın? onun karıyla onları rızıklandırın akılları erince de ana parayı onlara geri teslim edin, ey gidi Kur'an'daki kelime bir harf paradan rızıklandırın olsa parayı eksiltmeye müsaade olacak ama ne diyor parasını eksiltme yetimdir Büyünce lazım olacak ona e nasıl bakacağım ben buna o parayla kar payı işlere gir ticaret yap oradan onu ama şimdi de <gülüyor> bir girersin paranın tümü gider öyle bir de riskli zaman yani her yer tehlike şimdi acayip bir şey buradaki ince manayı anladınız ziraat gibi ticaret gibi kazanç yollarıyla çalıştırıp artırarak geçimlerini asıl paradan değil kardan sağlayın bunu emrediyor akılları başlarına gelmeden asıl paraları ne olmasın tükenmesi akıllanınca da ana para sermayesini verirsiniz e şimdi tabi o zaman bir şey akla geliyor ben bu çocuğu veya sefihi veya aklı kıt işte müsrif bir durumdaki birini işte vasisiyim velisiyim şu suyum bu suyum işte bunun da bir malı kalmış eskiden yani ölmüşünden falan e ben de bununla uğraşacağım ticarettir ziraattır benim de buna emeğim geçecek vaktim geçecek ee, ne olacak orada ne dedik geçen derste sen de ondan muhtaçsan o kar payından yeme izni zaruretine göre ona vakit harcadığın için senin de yemene izin var dedik değil mi gidecek ama kendi ihtiyacın zaten yok o zaman o paraya dokunma karı da onun aslı da onun karı da onun ama ihtiyacın varsa da yani mecbur vakit veriyorsun o işe de o zaman o sen de yersin ikincisi veksühüm onları ne yapın giydirin. Yani elbiselerini ve giyim ihtiyaçlarını temin edin. Üçüncüsü nedir? Burada da bayağı ilim var. Ve <gülüyor> kulûhum onlara konuşun, söyleyin, ne söyleyin? kavlem <gülüyor> bir söz ki marufa. Maruf demek aklın ve dinin hoş gördüğü bir söz olsun. İşte burada bunlar burada önemli meseleler var. Şimdi kimle konuşuyorsun? Muhatabın kim? Sefih yani aklı kıt, müsrif Aklı kıt, müstifter genç şu andaki gençlerin çoğu öyle. Şu andaki gençlerin çoğu aklı kıt ve müstif. Hakikat söylüyorum yani çarçur, hiç kar zarar bir şey düşünmeden harcar yani. Ondan sonra bir şeye abone oluyor bilmem nesele. Ondan sonra oradan da 40 liralık zannediyor bir de 400 lira geçti. Ondan sonra eyvah bu nereden gelmiş? Onu bile anlamıyor ya. Oradan bir yere basmış, oradan bir düğmeye basmış Yani şey indiriyor oyun indirmiş, bilmem ne indirmiş 400 lira faturalı mı ya? <gülüyor> nasıl nası babası ya diye biz buna 40 liralık şey etmiştik Limit koymuştuk Hüseyin yani Oradan limiti delmiş işte nasıl delmiş 400'e çıkmış yani Bunlar böyle bir millet yani Çoluk çocuk bu durumda Sen onun eline cep telefonu verirken zaten sen Sefiye Sermayeyi verdin kediye yükledin yani sen o her fitne orada çıkıyor, internet orada, bütün bela orada. Nereden sapıtacak orada ya? Ne beladır bu ya? Şimdi hoş konuşun diyor. Ne demek hoş konuşun? Niye? Çünkü adam zaten sefi. Aklı tam değil. Bir de buna ters konuşursan ne olur? Tam ahmak olur. Onun için diyor idareli gidin. Şu Kur'an'ı dinletecek var ya, siyaset ya yani adama şimdi çocuk mesela dese ki biraz büyüdü gelmiş birkaç yaşlarına aklı başında falan ya babamdan benim malım kalmış işte sen bana niye vermiyorsun falan diyelim sana hakkını söylüyor şey diyor ama Kur'an'da diyor vermeyin sen mesela amcasısın şu susun bu bu sefer ne yapacaksın sen de desene ki oğlum sen daha sefisin yani ahmaksın manyaksın gibi anlayacağım onu şimdi <gülüyor> onun için sana mal verilmez bilmem ne böyle konuşmayın diyor ya Mevla niye böyle konuşmayın e böyle konuşursan zaten sefi ben ne ben sana? düşman olur, sana pusu kurar, niceleri akraba alanı öldürüyor, hep para yüzünden. Adam yüz lirayı adam öldürüyor ya. Böyle konuşulur mu ona? Yavrum bu malda kar payındayız, daha kazanacağı ticaret var. Sen şimdi ihtiyacını görelim, ne lazım falan böyle konuş ha? Bir de ondan sonra sen sefilsin, sana mal verilmez. Bu da kim demiş onu böyle Bir de demiş Allah demiş falan. Vay Allah nasıl demiş falan? Adamı kavurdu ettin ya adamı kahrol edeceğim bir daha ayet okur. Bu ayeti ben okurum burada. Sen gidip çocuğa okuma böyle. Sen sefihsin. Efendim sefiye mal verilmez. Çocuğa sefih denir mi kardeşim ya? Çocuğa diyeceksin gene akıllı sensin. <gülüyor> Ama ben senden akıl alıyorum ya. Öyle diyeceksin. Bu ayet çok önemli Kavli maruf. Efendim burada ne mana vermiş? İbni Cüreyh ve İmam Mücahit bunlar büyük müfessirler. Güzel vaat, yani, güzel vaat ne demek? Söz verin, e söz verin de tutmayın demek değil bu. Yani yavrum bir zaman sonra, senin malının sana ilan teslim edeceğiz, işine bakacaksın, kendine göre düzen kurursan, sen araba alırsın istersen, evlenirsin istersen. Yani, şimdi biz de bunu bir çalıştırıyoruz, işimiz ona göredir, kar payımız ona göre falan. Güzel vaatlerde bulunursunuz. E, kar edersek bu sefer sana yakışan bir muamele yapacağım falan, bu şekilde güzel konuşmak lazım. Allah bize de sana da afiyet versin, Allah sana bereket versin işte falan. Böyle güzel konuşmak lazım. Öbür türlü e, sefih, cahil, e, yani diyelim karakteri oturmamış. Daha bir aklı, denge, istikrar bulmamış. Tecrübesi yok, toy. Bir halde olan insanla böyle ters konuştuğun zaman olmaz. Kur'an-ı Kerim bunu çok önem veriyor bu meseleye. E, Selamun Aleyküm yani eyvallah şeklinde böyle bir kavga gürültüye girmeyecek şekilde konuşmak lazım ee, ona göre muhataplık lazım Nef nefislerin hoş gördüğü e, sevdiği her söz ve hareket maruf ama adamın nefret ettiği ve karşısında bağırıp çağıracağı sözler münker. onlara güzel söyleyin yani yedirin, içirin, giydirin, ihtiyaçlarını görün İlim ve amele tealluk eden din işlerinin de kendilerine öğretin. Yani en, en güzel söz iman sözü, amel sözü biraz da ne yapın? Sadece mallarını korumakla değil ehl-i sünnet itikadı imanlarını da çünkü senin vasisisin, velisisin bunu işleriyle ilgilenin. En güzel söz şu yavrum bu mal senin babandan kalmış anandan neyse bu mal senin, bu mal benim değil. Bunu böyle anlatmak. Ondan sonra, zamanı gelince biz bunu sana vereceğiz. Ee, biz bunun bekçisiyiz. Sen şimdi çocukluk aşamasındasın, gençliğin toyluğundasın. Kurtulduğun anda iade edilecektir şeklinde. Böyle konuşulursa, efendim, vaazuna e, sehat edilecek, namaza teşvik edilecek, israfı terk etmeye teşvik edilecek, saçıp savurmanın neticesinin milletin eline bakmak, muhtaç olmak olduğu anlatılacak. Böyle sözler söylenirse, Sözlerin en güzeli, efendim, onun karına olan sözlerdir. O da bakma sen anlar. Bu benim iyiliğimi istiyor diye anladığı vakitte seni de uzmaz. bozmaz. Beyan tefsirinde zikrediliyor ki, Dünya malı kulların din ve dünya menfaatlerini temine vasıtadır. Akıllı olan kullar mümkün oldukça dünya malını dini maslahatların teminine zaruret miktarını da dünya menfaatlerinin tahsiline harcarlar akıllı olanlar kimmiş şimdi? bak burada akıllının tarifi yapılıyor akıllı olan adam ne yaparmış dünya işlerine malından parasından zaruretlerini yemek içmek, giyinmek, ihtiyaç, araba ihtiyaç, zaruret <gülüyor> geri kalan mümkün olduğu kadarını da ahiret işlerini sadaka, zekat, hac, umre hayır, hasene, vakıf evet birçok hizmetlere harcar sefi ne yapar? Bütün malı dünya için harcar, ahirete de eli cebi boş olarak, müflis olarak çıkar. Evet. Şimdi bu ayetin gelenin bir de tasavvufi ve işari derinliğine. Sefihlere mallarını vermeyin. Şimdi en sefih yaratık kim? En beyinsiz yaratık kim? Nefistir. Bu nefis hepimizde var mı? Var. E şimdi Hacı Efendi sen yetim yeğeninin malını koruyorum diye malı vermiyorsun etmiyorsun da çocuktur, gençtir, sefihtir anlamaz etmez diyorsun da kendinde löp löp götürüyorsun yani amuduyla götürüyorsun, harcıyorsun, tüketiyorsun esas ki hepimizin nefsi nedir nefis sefittir sefihtir ne demek? Allah'ın dininin şeylerine rahat istemez şimdi bizim nefsimiz günahları istiyor mu? haramlara meylediyor mu? Meylediyor mu? Haram yapıyor mu diyor muyum? Kimi yapıyor, kimi yapmıyor. diyor mu? İstiyor mu? E akılsız işte. Çünkü ateş istiyor. Şimdi çocuğa niye çocuk diyorsun? Ha çocuk çünkü elini ateşten bile saklamaz. Tam beyinsiz olursa gider elini ateşe sokar. Değil mi şimdi? Delinin tarifi ne? tarifini tarifi ne? Deli kar zararını bilmeyendiriyor. Bakırköy'de tımarhane var diyorlar. Hepsi benden akıllı. Gidiyorsun şu para, parası istiyor. Bilmem ne istiyor. Kaç liraya kaç sigara onu bile biliyorsun. Akıl nedir? Akıl seni uçurumlardan uzaklaştıran derler. E şimdi Nefis niye en cahildir? Sen nefse sorarsan namaz kılma der. Tembellik eder. Halbuki cehenneme düşüyorsun. E çocuğa niye sefit diyorsun? E parayı atar sokağa anlamaz mesela. Kar zarar bilmiyor ve deli. Kar zarar hakikaten bilmeyene deli denir yani. Akıllı işi değil. E peki senin nefsin ne yapıyor sana? Ebedi cehenneme girecek. Veya uzun süre bırakacak azapları tercih ettiriyor. Bunda akıl var mı? Bizim nefislerde akıl var mı? Yok ama evliyaullah olursa başka nefsin nesi var? E, Emmaresi var, levvamesi var, mülemmesi var, razıyesi var, merziyesi var, kamilesi var. Nefsin yedi tane mertebesi var. Bizim nefis nerede yani? Emmarelikten daha tam kurtulabilmiş miyiz? Hep kötülükleri ne yapıyor? Teşvik ediyor. Ha, sen efendi hazretleri gibi bir zat da nefsi devamlı ne ister zikir ister ibadet ister onun canı nefsi öyle istiyor artık çünkü nefis olgunlaşmış razı et ye o, o sır başka biz daha neredeyiz? yollardayız onun için bizim nefis ara sır ha, hepten de emmareyiz demeyelim çünkü emmare kafirlere mahsustur biz levvameyiz ne demek levvameyiz? bir kötülük yaparız canımız çeker asılır bizi oraya günah düşürür ama sonra biz ondan razı olur muyuz? olmayız zaten razı olsak kavur oluruz onu da boş ver. O zaman ne yaparız? Vah ya nasıl, ben bu günaha nasıl düştüm? Estağfurullah yapmamalıydım. Allah'ıma rezil oldum falan. Bu levvamedir. En azından ortalama bir Müslüman olarak hepimiz neyiz? Levvameyiz. Yoksa neyi yaptım derse bir günah. Zaten imansızdır. He. Nefisle iyi geçineceksin. Ne demek? Siyaset yapacaksın. İyi yöneteceksin. Dinine dünyasına zarar verecek şeyler ister onları vermeyeceğin peki onları rızıklandırın ne demek? nefsi yedirin canın yemek istedi acıktınsa yemek verecek misin? vereceksin öyle ben yedirmeyeyim içirmeyeyim de tam ne yapayım bunun şehvetini keseyim neymiş efendim? Ee, işte namahrem kadınlara bakmak istiyor canı zina yapmak istiyor şunu yapmak istiyor bunu yapmak istiyor. bu neden oluyor? iştahhtan oluyor iştahhtan işte nereden oluyor işte yemekten oluyor yemek yiyince tamam doğru açayı oynamaz derler amma ve lakin, bunu yedirme yedirme, bu da bunun usulü değil ne diyor Kasid-i Emre'de de ve hşedde ise min cû'in ve min şiva'in ferubbe <gülüyor> mehmesâdîn şerrû min ettükâmi açlıkta sıkıntıdır toklukta sıkıntıdır toklukta günahlara meyilleme gelir ama açlıkta da nefis, şeytan, daveder, cinler, minler, musallat olur aklın, imanın karışır bazı kere öyle açlık vardır ki, tokluktan daha şerlidir. O zaman dengeli yiyecek. Yani iki öndür, sünnettir, şudur budur. Yani yedirin. Bazısı riyazata girer. İşte efendim, ekmeği düşürür, zeytin kalır, üç zeytin, bire iner, bir zeytin, yarım ya böyle. Birkaç günlerce, kırk gün falan riyazat yapmak kalkar. O sünnete uygun bir şeyler değildir. Nefsi yedirin. Ondan sonra giydirin, avretini örtecek. Avretlerini örteceksin efendim. Güzel de giyse sıkıntı var mı? Yok. İslam'a uygun olmak şartıyla. Gavur gibi kıyafetler giymeyecek. Ondan sonra ne yapın? Rızkını verin. Ondan sonra güzel söz söyleyin. Ne demek güzel söz söyleyin? Nefsi yöneteceğiz seni, kendimizi. Yemeğini yedirdin mi? Bakımımızı yapıyoruz kendimize. Elbiseni giydin, tamam. Ondan sonra ona güzel söz söyleyin. Ne demek? Ey nefis, ey insan, ey ben. Deyin kendinize. Allah'ın rızkını yedin. Allah'ın elbiselerini yarattığı günlerden, tüylerden, güzel kumaşlarına giyindin. Şimdi ne yapasın? Nimet vereni biraz zikredesin, hatırlayasın. Yani kendisine bir nimet, bir imkan geldiği zaman nefse hemen nasıl hitap edin? Allah'a zikretmesini hatırlatarak hitap edin. Niye diyor hadis-i şehrine? bu <gülüyor> طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلٰهِ Yemek yediğiniz zaman yemeğinizi eritin, neyle eritin? Sodayla, <gülüyor> daha beter, şişirip patlatacaksın, sodayı da hemen içmeyin, midenizi karıştırır fesada uğratır, en az yarım saat evvel, yarım saat sonra için, onu da söyleyeyim size bu arada tıptan, yani hemen peşine meyve yemeyin, yemekten sonra sakın meyve yemeyin, hepsi alkole dönüşür, ondan sonra bu işe adet edenlere siroz bile bulasın, İ içki içmeden sirozdan ölenler var. Yemekten sonra değil. Meyve yenirse de yemekten evvel. Yemekten sonra da hemen Efendim ne yapmayın? Suda Bir zaman bir yarım saat böyle su, soda gibi şeyler de ne yapmayın? Yemekten sonra İçmeyin. Yemek arasında içersen o şişmanlarsın. Yemekten evvel içersen zayıflarsın. O su meselesi de öyle. Efendim Yemeğinizi ne yapın? Şimdi eriteceğiz ya Nasıl eriteceğiz? Ay bana bir rehavet çöktü. Biraz yatayım lan, yatarak erir misin? <gülüyor> Yürüyeyim Yürümek de hemen yemekten sonra iyi değildir. Yemekten sonra yürümek falan kalbi sıkıntıya sokar. Hareketler, ağır hareketler, sporlar, hareketler kesinlikle tok karnına iyi değildir. Bir saat sonra. Ya anladın? Bu nasıl eritin? Allah'ın zikriyle eritin. Ve namazla eritin. Namaz hem harekettir mübarek hem de ne yapmaz? Adamın kalbini sıkıştırmaz. Ama sizinkiler sıkıştırabilir. Çünkü pat küt kılıyorsunuz, feci sıkışabilirsiniz. <gülüyor> Benimki sıkıştırmıyor yani, rahat kılıyorum sizin bir namazlarınız var kriz geçirebilirsiniz öyle hızlı kılınmaz güzel huzur üzere ve la tenamu sakın yeyip uyumayın yedikten sonra uyursanız fetak su kulubukum kalpleriniz kılıf bağlar katılaşır nasıl katılaşır biliyor musun uyanırsın ki yaş olmuşsun böyle hiç ibadet zikir istemez gönlün kalp katılığı Allah'tan en uzak kalp اِنْ اَبْعَدَ الْقُلُوبِ Allah, el kalbül الْقَاسِ katı kalpler Allah'tan en uzak kalpler yemekten sonra uyumayın peki hocam tamam da ben Allah'la Allah, yol yorgunuyum ya uykusuzum açım geldim yedim şimdi yatacağım da sen de diyorsun şöyle yap böyle yap kardeşim bak ben sana söylüyorum, iki rekat namaz kıldıktan sonra iki rekat bile kılsan ibadet yani nafile niyetle uyuyabilirsin veya diyor ki yüz kere sübhanallah de bak ne güzel bir şey yüz kere sübhanallah eritir ha eritmez oğlum gökleri yerleri tartıyor bir Allah ya ama Allah'a düşünerek ha, reklamlar seyrederek değil zikir huzur üzere otursun sübhanallah var ya ne yapar biliyor musun ki eğer ki zaten zikri huzur üzere yapsa var ya tamamen tahlil yapar yani eritir zikir ne demek ya hararet zikirde hararet var ya yani. şiddet var kuvvet var ama kimin zikrinde gafillerin zikrinde değil ya da Kur'an'dan an'da, Kur bir cüz okur diyor ya hocam de o cüz biraz uzun sürer de ben yine yüz tesbih işte, namazda biraz rükû secde hareket var bu subhanallah yattığın yerden de okuyabilir miyim? okuyabilirsin <gülüyor> okuyabilirsin <gülüyor> uyuma uyumadan ha. ondan sonra kalp katılığından Allah'ımıza sığınalım yemekten sonra namaz ve zikirle meşgul olmak katılığın kalkmasını ve şükrün edasına ne olur? vesile olur evet bu ayette bir tasavvufi mana daha var o da nedir? Sefilere mallarınızı vermeyin. Ne demek? Aklı kıt olanlara en değerli ilimleri öğretmeyin. Bazı ilim, ledün ilimleri var, gizli ilimler var, sır ilimleri var. Bunları yapmamak lazım? Ehli olmayanla konuşmamak lazım. Çünkü bir hadis-i şefde ne diyor? Eee... La taklidul kalait işte fi yani ekel öyle bir şey olabilir. E inci mercan en güzel gerdanlıkları tas, efendim, takıları ne yapmayın e, domuzların boyunlarına takmayın. Yani ilmi ehli olmayana arz edersen sıkıntı olur. Bazı kere adam inkarcı. Buna şimdi ayet hadis okusan adam hakaret etse şey yapsam bu ne olur? Allah muhafaza etsin. Buna bunu anlatan da mesul olur yani. Biraz saygılı olacak sevgili olacak ilme meraklı olacak evliyaullah'tan biri başka bir velinin kerametlerini naklediyor bir mecliste orada bulunanlardan biri de o kerametleri başka bir meclise anlatıyor adamın biri de kalkıp inkar ediyor sonra o kerametleri nakledilen zata bu durum haber veriliyor yani zannedersin ki vay anasını benim kerametim inkar mı etti falan hani ona beddua mı edecek o veli zat eder mi ya Allah dostlar öyle zaten keramet iddia etmez ki yani o inkar edeni de tasdik eder. Doğru demişler. Bizde bir şey yok. Estağfurullah. Evliya böyle yapar. Ama tabii ki şu mesele var. E, ben de yaptım o yanlışları. Yani bazı evvelce. Şimdi bazı yapıyorum. Yani şimdi burada biz konuşuyoruz. Ama şimdi canlı yayında konuşuyoruz. E, efendim. Sonra internetlere atılıyor. Bunu da hesap edemiyoruz işte. Hesap edemeyince bazı sizin kabul edebileceğiniz, anlayacağınız şeyler. Efendim ne oluyor? Avam nasa hatta kafirlere bile ateistlere, dinsizlere, kitapsızlara bile bu ilimler ulaşıyor. E i̇şte ona göre biraz dikkatli konuşmak lazım. Şimdi bu işte, mesele şu, o zaman yok ya o zatın öyle kerameti, o zat Allah'tan zata ne yapmaya başlar? Hakaret ediyor işte. Biz de ne yapalım, biz de doğruyu konuşuyoruz yani Abdülkadir Geylani'nin tasarrufudur, Muhiddin bin Arabi, bunlar büyük velilerin kerametlerini anlatıyoruz. E tabi bu adam da inkar ediyor, inkar edince mahrum oluyor. E biz de ne yapalım? Ama işte ehli olmayana e, dememek lazım. O zaten bu haber gidince ne diyor? Evladım tavuk pazarında deve satılmaz diyor. Yani sen bu adamın aklı hafzalesi aldığı kadar konuşacaksın. Bu adam manevi halleri bilmez diyor. Buna gidip de evliyaullah şöyle benim şeyhim böyle dersin. Adam inkar eder şeyhine hakaret ettirirsin. Bu da iyi bir şey değildir. Onun için sefihlere mallarınızı vermeyin insanlara akıllarının alacağı ölçüde konuşun benim eski sohbetlerimde bazı sıkıntılar olur niye sıkıntılar olur? çünkü kitabın ortasından derim anladın mı? onu biraz izah gerekir İzahı çok yapmamış olduğum eski sohbetlerim var o konuyu hızlı geçsem izahsız olursa sıkıntı niye sıkıntı? İşte, ya geçen hafta kadınlarla ilgili bazı rivayetler okuduk geçen 15 yani geçen sohbette öyle mi? Ama sonra izah ettik mi onu? İzah edince düzgün oldu mu? Duman doğru çıktı mı? Çıktı. Onu öyle okuyup bıraksaydık ne olacak? Ben de eve giremezdim yani. <gülüyor> i̇şte ona göre hareket edeceğiz. Anladın mı? E şimdi eski vaazlarımızda bazı konular detaysız geçti. Bu yüzden bazı sıkıntılar oluyor. Bunlarla onları işte e, izah yapmaya çalışıyoruz. E, öbür türlü de İnsanlara akıllarının alacağı kadar konuşun. Yoksa ne olur? Milleti gavur edersiniz. Bu da bir mesele. Bu da bir ayrı bir mesele. Yani malımız, ilmimiz, değerlerimiz, neyimiz varsa Allah'ın muhafazasını nasip eylesin. Amin. Yerli yerince kullanmayı nasip eylesin. Amin. Gerektiği yerde sarf etmeyi nasip eylesin. Amin. Gerektiği yerde tutmayı nasip eylesin. Amin. amin amin amin. Şimdi birkaç husus izah edeceğim. Oturalım. Efendim, evvel evvela şunu belirteyim, Capris Gold veya işte Capris e, şirketinden devre mülk alıp, bu hususta fetva soranlar var. Ben e, pazarlamacı değilim, bu işlerden de hiç anlamam. Ama fetva meselelerinden az çok anlarım. Anlamadığım noktalarda da kime soruyorum. Fıkıh yetimiz var işte Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi, Fatih Kalender Hoca Efendi. işte dört arkadaş. İnşallah önümüzdeki ay Lale Gül Dergisi'nde Hüsamettin Hoca Başkanlığı'nda fıkıh kurulu da yazılar başlatıyor. Lale Gül Dergisi'nde önümüzdeki ay çıkacak. Yazılarını hazırladılar. Şimdi bu fıkıh işinde de çok iktisasım yok. Yani ee, biraz araştırmakta icap edebilir. Ne soruluyor? Şimdi bunu söylüyorum. Ben şirket pazarlamacısı gibi bir mana vermiyorum. Adamın elinde parası var. Yatırım yapacak. Nereye yaparsa helal olan her yere yatırım yapabilir. Yatırım caiz olan her yere yatırım yapabilir. E karını güdecek, güdebilir. Karı nereden fazla alıyorsa oraya verecek kar payına, verebilir. Bunlar hiçbir zaman için İslamiyet kar payında bir olur koymamıştır. Efendim, isteyen istediği yerde helal olduktan sonra devre mülk de alır, mülk de alır. Efendim kiraya da verir. Bina alakadar eden şeyler burası değil. Ama tabii ben ee, o müessesenin e, temel atma şeyinde duada bulundum e, sonra tabi tapu merasiminde hapisteydim bulunamadım ama mektubum okundu e, bir çok e, hususlarda e, efendim iyiliklerini gördüm kendine minnettarım teşekkür ederim ama bu benim şahsi meselemdir bu fetva ile alakalı bir konu olamaz fetva neye göredir helal haram Kur'an'a hadise göredir bu benim elimde bir şey yok şimdi buna neden temas ediyorum ben geçen hafta işte ...benim çocuğum da medresede kız çocuğum... E, ...hoca hanımlardan... E, ...talebe arkadaşlarından birçokları soru soruyor... E, ...ben adetim gereği... ...kadınlarla telefonla konuşmuyorum yani... ...fetva meselelerinde vesairede... ...adetim öyledir senelerdir... E, ...dedim yavrum sen işte bana anlat... ...işte çocuk da diyor ki... E, ...işte oradan devremi kalmış... ...ondan sonra e, şimdi kirasını alıyor... ...fakat bazı hocalar cahil değil demiş... Bu sefer o nişanlanacak çeyiz yapıyor. O da o parayı da alacakken alamıyor caiz değil diye. Tabi takva sahibi e, bizim hoca hanımlarımız, talebelerimiz çok. Hele bizim cemaat öyle helal haram ver Allah'ım senin kulun yar Allah'ım demez yani. E, muhtaç da olsa e, şüpheli şeye girmiyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah nazardan muhafaza etsin. Talebelerimiz, hocalarımız. Şimdi bunlar bu konuda e, benim benden bir açıklama beklemişler. Diyorlarmış ki şüpheli şimdi flaşa falan da çıkılmadığı için televizyonlara da çıkılmayınca bu gibi konular baya uzun haftalar aylar oluyor mevzu ortada kalıyor. Buna bir fetva verilsin bu caiz midir değil midir? Şimdi şeye üzülüyorum yani tabi devremülk almış e kirasını kullanılmasını şüphelenince kirayı da kullanmıyor muhtaç. E, bu gibi durumlar olunca bu iş fetvaya taluk ediyor. Ben de bu işin fetvasını yani zaten ben evvelce de bunun caiz olduğunu demiştim. Amma velen zaten biz caiz olmayan bir işte orada olup da kalkıp dua edecek halimiz yok. E, helal haramı bilen adamız yani. Ama şimdi dedim ki bunun fıkıh detayına girelim, tafsilatla girelim. Sözleşmeyle ilgili diğer maddeler tek tek burada size açıklamam gerekmiyor yani sözleşme maddeleri geneldir. Ama esas insanların kafasını karıştıran nedir? İnşaat halinde bir yer inşaatı bitmeden yani çalışmadan kara geçmeden bize önceden ne veriyor? Yani Kar yani kira gibi gelir veriyor yani. Bu gelir caiz midir? Değil midir? Bundan şubeleniliyor. Böyle bir şey siz duydunuz mu? Yani bu gibi bir mesele var. Şimdi iki şık var burada. Bazıları diyorlarmış ki yani müşterilerden biz burayı alıyoruz e, ne zaman Çalışır, işler, kar eder, o zaman kar payımızı yani gelirimizi alacağız. Şimdi almıyoruz diyenler varmış. Bunda bir sorun var mı? Hiçbir sorun yok, adam zaten diyor ki çalışınca çalışan yerin karını alacağım diyor, o bir şık öyle. E fakat ekseri insanlar, e şimdiden de gelire muhtaç durumdadır. Bu gelire muhtaç olanlar da diyorlar ki biz bunu kullanabilir miyiz? Henüz burası başlamamış. Ben de bunu işte Hacı abiye de sordum, inceledik. E diğer hoca efendilere de sözleşmeleri götürdük, inceledik. Sonra hoca efendilerle bu konu için söylüyorum yani. Bu önceden, bina daha çalışmıyor ya. Önceden kira almanın fetvasını şu anda söylüyorum. Ben her konuyu birbirine karıştırmayalım. Ben bir konu hakkında duruyorum. Bu konuda almak helal mıdır, caiz midir? Efendim helaldir, caizdir. Efendim afiyet olsun, e, yeyin için Bunda bir sorun yok. Neden? Çünkü... Bu müessesenin şu anda hala hazırda çalışan bir yeri var mı? Var, var. var. Nerede? Didim'de. 15 senedir çalışan yeri var. Şimdi buradaki muamele şöyle oluyor. Efendim, adam diyorsa ki ben önceden almıyorum burası çalışınca alacağım tamam, onda bir sorun zaten yok. Ama adam derse ki ben önceden alacağım ne kadar sonra da çalışırsa devam eder. Bu kişiden bir para alınıyor değil mi? O devremülk karşılığında ne alınıyor mesela? Yüz bin lira diyelim. Bir para ödüyor oraya devremülk alırken. Zaten tapu da çıkmış bir yer. Eee devremülk alırken verdiği yüz bin liradan bir miktarını. Bir miktarı ne demek? İllaki ellisi, yirmisi, 30'u denmiyor. Artık o kendileri orada muhasebeyi bilir. Çünkü yazın tarife değişir, kışın tarife değişir bazı boş zamanda yirmi günlük eee efendim fiyatla. O otelde dolu zamanda, izdihamlı bir zamanda üç gün kalabilirsin. Yani gününe, saatine göre de yani mevsimine göre de değişir. Onun için burada şu güne mukabil deme şartı yok. Ne deniyor? Sen buradaki Bayrampaşa'daki yerden alınan, e, aldığın, devre mülk için verdiğin şu yüz liranın on lirası, yirmi lirası neyse o onu dönemine göredir. Benim için o mühim değil. Fıkıh ona bakmıyor. On lirası, yirmi lirası... Didimden Yapacağın diyelim on gün on beş gün onların da güne takılmayalım Tatil mukabilinde tatil hakkı Orada tatil hakkı veriliyor bu paranın bir kısmıyla Bu tatil hakkına mukabil Ne olmuştur? Bu yüz binin on bini veya şu meblağı şu kadarı Oradan alacağın on beş günlük tatil hakkına mukabil tahsil edilmiştir Şimdi bu böyle olduğu zaman anladık mi? Hazırda çalışan bir yerde olduğu için Hazırda çalışan Yerin Tatil hakkı oradan sana devremük vermiyor ama oradan sana ne veriyor? Tatil hakkı veriyor o da para mı? Para O tatil hakkına mukabil de burdanki aldığı yüz bin liradan bir miktarını karşı getiriyor mu? Getiriyor Bu illa yazıda bu şekil olmakta lüzum yok Akit yani sözlü şekilde de İslam'da akitler e, Söze bağlıdır Aldım sattım sözde dedikten sonra kağıtta e, hala öbürünün gözükse bile mal öbürünündür yani söze bakar İslam akit ve lafız bu şekilde olmak suretiyle işte bazı yetkili kardeşlerimiz de buradadır onlar da dinliyorlar bu suretle olduktan sonraki bu şekilde yapılacaktır yapılmaktadır e, bu önceden alınanda ne olmuş oluyor çalışan yerden ki tatil hakkının mukabili oluyor o paradan bir miktarı da ona karşı tutuluyor. Böyle olunca fıkhen yani caiz oluyor mu? Oluyor. Muamele bundan ibarettir. Benim üzüldüğüm hem devremi kalmışlar hem de e, ihtiyaçlılar. Muhtaç oldukları halde oradan alınacak bin lira, bin beş lira gibi bir e, kar gelirini, kira gelirini de kullanamıyorlar şüphelenerek. Bu sefer muhtaç kalıyorlar. Böyle muhtaç durumlarda kalmasınlar. Bundan şüphelenmesinler. Ben size Söylüyorum, bu helaldir, temizdir, kullanın kardeşim, alın, başka bir şey yok. Böyle olduktan sonra siz zerre kadar şu belenmeyi. Ama ben evvendiğim e, istemiyorum. Orası çalışınca ben alacağım, tamam? Öyle de yapabilirsin. Biz sana illa da al demiyoruz. Ama ihtiyacı olup da almayanlara duyuruyorum. Bunun fetvası böylecedir. Daha detaylı meselelerde 15 gün sonra da yine. Diğer konularda bazı şeyler size bilgiler vereceğim inşallah Rahman. Allahu Teala Müslümanlara hizmet için kurulan bütün müesseseleri muvaffak eylesin Helal rızıktan bütün müminleri merzuk eylesin Haramlardan şüphelerden muhafaza eylesin İslami kurumları kuruluşları Allah'ım nazardan kazadan beladan muhafaza eylesin Ben duacıyım Şimdi lalegül dergisi çıktı çıkalı da bayağı oldu Ama bizim buraya Anca geldi neden çünkü sohbet 15'te bir olduğundan. Efendim kardeşlerim. Burada bayağı bir ilimler şeyler var. Ama biz 54 farza başladık. İlki zikirdir. Zikirle ilgili öyle hadis-i şerifler yazdım ki daha okumamışsınız. Bir de sohbetlerde anlatamadığımız hadisler var. Zikrin önemi hakkında bu 54 farz dersinde olmayan yani biz burada sohbette konuşmadığımız nice hadisleri oraya ilave ettim. Ben zaten bu dersi dinlemiştim. Neyi dinlemiştim Bu adam? Zaten iki sene, üç sene olmuş <gülüyor> birinci ders. Nerede? Aklında ne kalmış? Ama ilaveten çok ilim yazdım. İnşallah onlardan istifade edersiniz. Bir hoca efendi kardeşimiz ne yazmış? Türkiye'de çok meşhur bir insanın yanlışlarını yazmış. Ee, sözlerindeki yanlışları yazmış. Görüşlerindeki yanlışları yazmış. Çok da önemli bir isim. E, vefat etmiş. Efendim ölülerinizi hayırla yad edin. Kardeşim ölülerimizi hayırla yad edelim. Ama o ölü bir kitap bırakırsa, o kitapta, o yazıda, o sözde yanlış ilimler, yanlış beyanlar, Allah'a itirazlar açlarsa, bunu izah etmemiz bizim boynumuzun borcudur. Hoca Efendi'ye de bu yüzden teşekkür ediyorum. İnşallah o yazıdan da istifade edin. eli Sünnet itikadı hususunda şuurlanmanıza vesile olur. Şimdi dualar ve zikirler bölümünde ne yazdık? Sizin için en önemlisi önümüzde ne geliyor? Biz bir daha sohbete buraya ne zaman geliyoruz? Yapıyoruz? Ya kaç oluyor Mart'ın? 22'si yani geçecek. Şimdiden duyuruyorum. 19 Mart salıyı 20 Mart çarşambaya bağlayan gece Yine senelik afet ve belaların yağdığı gecedendir. Safer'in son çarşambası öbür hesapla da Mart'ın ilk çarşambası. Fakat Mart'ın ilk çarşambası neye göre hesap edecek? Eski takvime göre. Çünkü bu şey yazıldığı zamanki takvim bu takvim değildi. Rumi takvim. Rumi takvime göre Mart'ın ilki nereye geliyor? 19 Mart'a geliyor. Bak dikkat edin. Bu ilmi kim yazmış? Maulahineyn Şenkıtı Hazretleri. Evliyaullah'ın büyüklerinden Fransızlarla cihat etmiş, mücadele etmiş, Moritanya'yı oraları özgürlüğüne kavuşturmuş büyük bir velidir. O zatın kitabında gördüm, hiçbir yerde de bu ilim yok. O da manevi sırlar sahibi bir velidir. Bütün alimler itibar eder. Hatta onun kitaplarından e, Seyyid İbrahim Ahsani Hazretleri icazet almış. Kimden? O zatın torunundan. O zatın torunundan ne Amerika'da bulmuş. O zatın da Amerika'da torunu varmış. Oradan icazet almış. Bunlar icazetsiz olacak işler değil. Bana da hapishanede gönderdi icazetler. Orada yazıyor. Maulana Hazretleri bütün kitaplarından aldım icazetler sana da verdim diyor yani. Yazılı bende belgesi de var. Ben de o kitaplardan istifade ederek, izinsiz de iş yapmayarak, ehlinden icazetli olarak bunu yazdım. Bilen bilsin, bilmeyen bilmesin. Benimse dediğim nedir? İşte yedi fatiha okunacak, yedi inen zelini okunacak, şu okunacak, bu okunacak, bunlarla amel edin. Bir senelik afet ve belalar bu sene yine 19 Mart, salıyı çarşambaya bağlayan gece nazil oluyor. Buna karşı 75. sayfa. Ya akşam namazını kılın, sünneti kılın, evvabını kılıyorsanız kılın. Dünya kelamı konuşmadan, işte yedi fatiha, yüz besmele, yüz kere ya durru, o çok o biraz uzun. Yüz kere la havle, yirmi yedi kere inna anzelna, sonra da bir salavat var. Yetmiş bitiyor, ben bir daha geldiğimde bu iş geçiyor. Onun için şimdiden duyuruyorum, unutmayalım inşallah. Dergi baskıya gidiyordu, ee, geçen de bunu yapamadık, hapisteydim diye. Yahu gecenin yarısında üçte falan aklıma geldi. Yahu dedim, Mart'ta bir bunu atlatırsak, dergide baskı gitse yazamayız. E yazamayınca siz bunu nasıl bir daha bulacaksınız. Yani son dakika gecenin üçünde hatırıma geldi. Açtım kitapları, takvimi, rumi takvimi buldum falan. Telefon ettim. Sabah dedim yetişir mi? Bu dediler hadi yetiştirelim. Bunu da koyduk. Bunu amel edin inşallah. Ondan sonra imanı muhafaza etmek için okunması gerekenler. En büyük sermayemiz ne? İmanımız. Allah imanlı ölmeyi nasip eder. Hayır. Bunu korumak için neler okunacak? Çok ayeti kelimeler, güzel ilimler var. Bunlar yazılmış. Ondan sonra Yasin ne için okunursa o maksat asıl olur. Yasin lima kuriyetli. Ne niyetle okunursa o niyet de asıl olur. Ahmet Deyrabi Hazretleri Deyarbi diyen de var. Bu zat kimdir? Büyük bir şeyhtir. Mısır şeyhlerinden Efendi babamız Hacı Ali Efendi de bunun kitabından alıntılar yapmış Kur'an'ın kenarına. Bu büyük velinin de naklettiği üzere Evliyaullah Yasin ve Tebareke okunuşunda bir şey geliştirmişler yani Allah'ımızın ilhamıyla beraber bunu buraya yazdık Yasin'in tamamı var tebareken tamamı var fakat nasıl oluyor mesela Yasin'in başında Ve rahmane dediği anda arada konuşmayacak durmayacak rahmane dediği anda sol elin serçe parmağını hangisi? şu şunu kapatıyor anladın? Ondan sonra geliyor Yasin ve menzelen rahmanu diyor. 2. parmak, yüzük parmağı alıyor. Bak yüzük. Yüzük parmağı bu. Kapatıyor. Geliyor inyuritni rahmanu dediği zaman ne yapıyor? Sol elin orta parmağı. Bunu kapatıyor. Böylece kapanmalar var. Tamam mı? Sonra Allah lafzı. Razakakumullah diyor. Sağ elin serçe parmağı. Bunu kapatıyor. Levye Şahullah diyor, bunu kapatıyor sağ el yüzük parmağın. Böyle Hazamavade Rahman diyor sol elin şahadet parmağı. Bu burada duruyor böyle bak, bunu kapatıyor. İyi anlayın ha. Burada güzel hepsi yazılmış. Ama sakın oraya geldiğinizde Türkçe'sini okumayın yani. Siz ayeti okurken oradan işaret alıyorsunuz. Hangisi kapanacak? Onları güzel inceleyin. Ona göre hareketlerinizi ne yapacağınızı öğrenin. Yasine başlayın. Yasin bittiğinde ne oluyor sol elden dört, sağ elden üç parmak kapanmış oluyor. Sol elden dört, sağ elden üç. Anladın yani demek Rahman dört, Lafzai Celal üç oluyor yani. Rahman'da sağdan kapanıyor, Laf şeye soldan kapanıyor, Allah Lafzai Celal'in sağdan, öyle anlıyorum. Tebareke suresi okunurken de aynısı var. Aynı şeyler, isimler aynı, sayısı aynı Tebih Hareket'e. O isimlerde geldiği zaman Tebih ede de diyor ki bunda sol elin serçe parmağı açıyor. Mânezzele Allâmişşeh. Mânezzele Allâmişeh diyor, sol elin, sağ elini serçe parmağı. Açılıyor. Efendim, Mâyübsü Güney Rahman diyor. Sol elin yüzük parmağı açılıyor diyelim. Böyle Dört efendim, bir elden, üç bir elden parmaklar kapatılıyor. Tebih Hareket'e de bu parmakların hepsi açılıyor. E hoca efendi bize ne bundan ya? Bize ne bundan? Evliyaullah diyorlar ki bunu bu şekilde her kim yaparsa ondan sonra Allah rızası iki rekat namaz, hacet namazı kılar. Sonra da yüz kere Allah'ım salli ala seyna Muhammed ve ala seyna kema salli teala İbrahim ve ala İbrahim'le kehamidun mecid hani salavat okuyoruz ya onu okursa yüz kere ne olur? Allah Allah'ın izniyle ne muradı varsa mutlaka olur. E şimdi adam geliyor bana. Bana dua et şunu yap, bunu yap işte hastam var, şuyum var, çocuğum ben dinlemiyor, oğlum kanser oldu. Yani üzücü şeyler. Hepsine de dua etmeye çalışıyoruz ama ben sana burada bak bir reçete veriyorum Yasin ve tebareke şerif bu dediğimiz şekilde okunursa peşinden iki rekat hacat namazı peşinden yüz salavat-ı serife o muradın olur diyor. Zaten Yasin ne niyetle okunursa olur. Peki bu da bu bir terkiptir. Evliyaullah bunu ne yapmışlar? Denemişler. Ne demek denemişler? Acaba diye şüphelenmemişler. Yapmışlar, hak bulmuşlar. Bu zaten hangi kitapta geçiyor biliyor musun? Bu kitabın adı zaten mücerrebat. Ne demek mücerrebat? Zaten dergide var. Ahmet Diyarbihi Hazretleri'nin Diğer Evliyaullah'ın deneyip, tatbik edip hak bulduğu zikirler ve dualarla ilgili kitap. Muazzam bir kitap. Yani Arapça eski bir eser. Biz de size bu Yasin ve Tebaregen'in bir sırrını yazmış olduk. Bir sırrını. Daha bunda yüzlerce, binlerce sır var. Ama bununla amel edersiniz inşallah. Allah kanseri de geçirmeye kadirdir. Hastayı da iyi kadirdir. Fakiri de zengin etmeye kadirdir. Allah her şeye kadirdir. Celle Celaluhu, Yasin ve Tebareke anahtardır. Hele Yasin Kur'an'ın kalbidir. Yasin'le ne isterseniz, ya demiyorum Adi Şerif'te, bekar okusa evlenmek nasip olur, çıplak okusa giyinmek nasip olur, hapiste okusa çıkması nasip olur, aç okusa do doyması nasip olur, yani seferdeki okusa selametle dönmesi nasip olur, kayıbı olan okusa bulması nasip olur. Yasin gibi bir şey var mı? Ama bir de böyle bir usulüyle ne yaparsanız inşallah istifadeniz çok olur. Ondan sonra size ne söz verdim? Kalpleri cezbetme duası yazacağım size diye. Onu da yazdım bu Lalegül'de inşallah. Bununla da amel edersiniz. Allah sizin sevginizi dostlarının kalbine yerleştirir. Muhiddin ibn Arabi'nin bir terkibidir. İlk hapisten çıktığımda mı okudum bilmiyorum burada. Sonra yazacak mısın yazacak mısın dediler. Anca yazabildik. Bu dua on kere okunursa Acayip bir muhabbet ve sevgi asıl olur. Tanıyan, tanımayan, yoldan geçen sever. Sever ondan sonra da der ben bu adamın niye sevdiğimi de bilmiyorum der. E ee, 10 kere okursanız, bir kere de okursanız Allah sevginizi kalplere halk eder, yaratır. Besmele ile başlıyorsunuz. Allahumme ve yilli <Sessizlik> ve ve zibli ve yilli diye devam ediyor. Ee, bu sevilmeyi den için isteyelim. Allah için isteyelim. Şimdi benim sevilmem neye yarar? Yani İslam'ın sevilmesine yarar. Neden? Ese sarıktır, sakaldır, cübbeden İslam nişanlarıdır. O beni adamseverse bu nişanlara da karşı ne olur? Kalbi sıcak olur, yumuşak olur. Beni adam severse ne olur? Sohbetlerimi dinler. Dinlerse ne olur? Amel etmek nasip olur. Dolayısıyla beni sevmesinden benim karım kesemi doldurmak olmaz. Ne olur? İslam'a adamı yaklaştırmak olur. Yine karı adama kalır. Onun için siz Müslüman insanlarsınız. Allah peygamber bilen, namaz kılan, sizin için öyle üstü zannediyorum. Onun için bu duayla amel ederseniz, sevilmeniz İslam'ın sevilmesine vesile olsun inşallah. E bu güzel bir duadır. Bir de ayetler var. Bir de mücerrabat Senusi'ye var. İmam-ı Senusi Aman ya Rabbi. Onda bir dua var, onu daha size yazmadım. Onu yazsan, onu okusan ölmüyorsun. Ölemiyorsun ki. İstediğiniz. Adam 130 sene mübarek zat her günde devam etmiş atlatmadan ölmüyor ya. An yani Rasulullah sünbe gördü Efendimiz buyurdu ki yav ne kadar ayak sürteceksin bize gelmek istemiyor musun? O gün bıraktı vefat etti. İmam Senusiyi mücerver yazar o. Lakatciha küme ayetiyle beraber. Lakatciha küme okuyan, lakatciha küme devam eden göçük altında ölmez, yanarak ölmez, demir darbesiyle ölmez. Yani kurşun, murşun pek sökmez. Lekatçı hakim'e devam eden. Ama onun bir de duası var. Canını, malını, bir de aileni. Bir de yakın ve uzakta kimler varsa sevdiklerin hepsini alıyor. O da olursa onu da bakalım ne zaman yazarım şimdi. Beni yani bayağı bir okkalamanız lazım. Öyle kolay kolay. He, Gül dergisine inşallah bu çıkmaya devam etsin. Bak mübarek adamlar diyorlar bize telefon ettiler. işte ihtiyaç var ikinci senenin. Bu senende abonesi olduk falan. Ben ne yapayım? Benim haberim yok. Ben abisteydim. Amma ve lakin şimdi 7500-10 bin, bin abone, e, ye, biz ne yapıyoruz? Bundan da gönderelim dedik. Böyle dedik ama Allah razı olsun ben şeyine sesleniyorum. diyorum ki eğer ki efendim ka kardeşlerim e, hali vaktiniz müsaitse lale gül'e bir abonelik tazelerseniz bu da ne olur? Diğer giden abonelerin şeyine bir destek olur. Herkes abone tazeliyemez. Hadi ben tazelemiştim öbünü. Ya tamam. Durumu müsaitse diyorsun hizmet edeyim sana nasıl hizmet edeyim? Ya bana ne hizmet edeceksin? Müesseseye hizmet et bu dergi çıksın da Herkese ulaşsın yani Mümkünse abone olursanız Müsait olanlar yeniden abonelik yapın Hayrınıza inşallah Diğer gidenlere hayraniyet niyet edin Muhtaçlar var adam bir daha abone olamıyor Onlara da gönderilecek inşallah Ve bu dergi devam ederse de ben seda daha neler yazacağım neler yazacağım neler yazacağım inşallah Efendim Senusiye, İmam Senusiye'nin mücerrebatında da ayetler var. Bu ayetler de acayip. Ben bunları çok okudum. Hapiste devamlı okudum. <gülüyor> Mesela, ya ilizine amm, la tekûnükellezînâdemu Musa, feberrâullâhe ma kâluhû, Mesela, Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Allah onu iftiralardan temize çıkardı. Ve kâne indellâhü vecihâ, Allah indinde Musa çok itibarlıydı. Mesela bu ayetleri de okursan bu duanın peşine, sana da itibar geliyor. Ve el-kâytu muhabbeten Musa Aleyhisselam'a ne diyor? Ben sana sevgi koydum. Niye? Firavun bile gördü, sevdi seni diyor. Kucağında büyüttü diyor. Bak Firavun'a kucağında büyüdün. Neden? Sevgi yarattım. Bu ayet okursan ne oluyor? Düşmanın bile seni seviyor. Bunların ince manaları. Bunları da yazdım. 86. sayfada. Ee, bunları da okursanız peşine. Bu duanın şartı değil. Dua tektir. Bu ayetler ayrı bir terkiptir. İkisini bir arada okursanız çift iş olur. Ben bunları ne yapıyordum? Beş vakit namazdan sonra okuyordum. Şimdi yapamıyorum. Bir sabah zor okuyorum ya. Dolu okuyacağım var. E hapiste tabi telefon yok, telefon yok. Şu telefon yok. Şey var. Hayatı iki kat fazla yaşarsın. Cep telefonu olmayanlar iki kat fazla yaşarlar. Yani bereket bakımından. E, telefonsuz da olmuyor. Şimdi çıktık ne yapacağız? İşler var. E, ondan sonra her namazdan sonra okuyordum. Bu duayı iki kere okuyordum. Beş vakitten sonra iki kereden ne eder? O ne der? Ayetleri de okuyordum. Ondan sonra birkaç ay bunları da şey yapmadım, birkaç ay sonra bunlara başladım. Bir de baktım ziyaretçiler artmaya başladı. Gelen giden artmaya başladı. Bir de baştan böyle bir kenarda durup bakalım hocaya bir tokat indirdiler şimdi bu tam yıkıldı mı, kalkacak mı diye bir bekleyenler vardı baya. Onlar da baktılar herhalde bu yıkılmayacak herhalde bu sefer yine kurtaracak, yırtacak herhalde falan. Onu anlayanlar da gelmeye başladı. Bu sefer ziyaretçiler biraz kalabalıklaştı. Çıktık şimdi de cemaatler kalabalıklaştı. Artıyor. Allah bereketini artırsın. Amin. Amin. Bir de bir darbeden bizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Ama bunlara başladıktan sonra mektuplar bir arttı. O mektuplarda şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz, öleceğiz, şey edeceğiz. Allah Allah diyorum bunlar ne olmuş ya? Fanatik olmuş bunlara. Ne lüzum var beni bu kadar sevmeye falan. Ben de şaşırdım. Ama ben bunlarla amel ettim. Tecrübeyle sabit olduğunu gördüm. Bir de hikaye anlatayım size. Mehmet Ali hocadan da duymuştum. Sonra da başka yerlerden durmuştum. Tecrübeyle sabittir yani. Bu konu tecrübeyle sabittir. Alimin birinin çok sakalı uzunmuş. Ben de bugün biraz bir tutam şey ettim. Efendi Hazreti bir tutamdan da çok fazla olursa kızardı. Hazreti Ömer gelirdi derdi kılıcıyla şeye bastonla vurur, keserdi derdi. Kendisi kurtlara benzetmeyin derdi de. Onun için bazı mübarek, gözü öne seçmez dersin, azıcık bir santim uzasa hemen sakalın uzanmış derdi. E o sünnete çok, bazı vakit bulamıyoruz, bazı uzanıyor. Efendim, bir alim zat sakalı da çok uzunmuş böyle, tabi bir tutamdan fazla olunca da e, sünnete uygun olmaz. Orada bir kitapta da okuyormuş, o zaman tabi yazma kitaplar, mumlan falan okuyorlar. Kitapta da yazıyormuş ki, ee, Zar hadiste de var sa Sakalının hafif olması yani bir tutam olması kişinin saadetindendir Bu sefer e, orada da bir, bir alimin bir zatın sözünü görmüş ki Sakalın bir tutamdan fazla olması da kişinin ahmaklığındandır Yani aklının kıtlığına delalet eder diye bir not görmüş bu sefer Allah Allah demiş ya ben demiş bu rivati görmemiştim demiş almış biraz şeyle mumla şu uçlarından alayım demiş biliyor musun bir tutturmuş sakalı yaktırmış e çünkü o mumu nerede söndürene kadar bayağı bir yanmış yan sakal hemen kitabın kenarına ozat da bir not düşmüş bir tecrübe sabittir demiş yani bir tutamdan sakal uzun olanlar ahmaklı Ulan bunu bunun mumla mı yapılır bu iş diyor hakikaten ahmaklık bende varmış ki diyor bir tecrübe Sabittir demiş yani benim başıma geldi benim kafa çalışmıyor işte bir tutamdan geçince kafa çalışmaz deme geliyor. Şimdi ben de diyorum beni Allah için sevenler varsa seviliyorsam niye bu kadar seviliyorsam bunu da bilmiyorsam ben bu dualarla amel ettiğimdendir. Tabii ki efendi hazretlerimin başta himmetidir sevgisidir. Allah'ım sizin de çevrenizde Allah için sevilmenizi nasip eylesin. Bak kayıt koydum. Allah için sevilmenizi nasip et. Yoksa yakışıklı, zengin, şu bu için değil. Beni niye seviyorlar? Ya şimdi beni sevenleri de akılsız adamlar değil. E, Allah için seviyorlar ve benden ne fayda gelir ya? Ama Allah için işte ilim aldıklarından. Sizin de Allah için çok sevilmenizi, itibarlı olmanızı, mutümer kişi olmanızı, çevrenizde etkili olmanızı nasip eylesin. Onun için hele ki talebeler, hele ki hocalar, bununla amel etseler var ya, Vilayetler peşlerine dökülür ya. Vilayetler. Mühim olan ihlas. Ama niyetin için Allah için sevileyim. Yoksa fazla seven olursa o fazla bana iyi araba alırlar bana şöyle ama o Allah için olmaz. O helak olur Allah muhafaza için. Evet. Bununla da amel edin. Esma-i Hüsna'dan El Celil ismi Şerifi bunları diyemedik. İnşallah bir dahaki derse de o Esma-i Hüsna ile Erba'in-i İdrisiye'den de söyleriz. Birçok hoca efendiler yazdılar, Allah hepsinden razı olsun. Rasul hocamın yazısı yazı olarak değil de size burada sohbet etti. O sohbeti çevirmişler, ondan bölüm bölüm yayınlanacak inşallah. Zavendikli Mustafa Efendi hocamın el yazma notları geldi, dolu. Bu kadar kitap, bütün tefsir, hadi neler yazmış rahmetli. işte ondan da biraz vaktimiz olsa da şey yaparsak onun notlarını da koyacağım her ay inşallah. Çok güzel ilimler yazmış. Hebel yazısıyla mübarek. Sesi de geldi. Rize Orta Camii'nde sohbet yaptığı. E, çok güzel de vaaz ederdi. Zaten vaizdir resmi vazifesi. Fakat kayıt biraz ses şey şimdi radyodan arkadaşlara teslim edeceğim. Allah nasip ederse eğer iyi bir ses e, radyodan verilebilirse Hoca Efendi'nin bir sene yetecek kadar her haftalık vaazı geldi. E, oğlu çekmiş. Daha seneler evvel. Çok kıymetli ilimler, vaazlar İnşallah duan de ben bir tanesini koyduk da biraz ses zayıf geldi. Belki onlar bir teknik geliştirip o sesler e, Lale Gül Efendi'den sohbetler başlayacak. İnşallah hocamızın sohbetine vereceğiz. Kabriner olsun, derecesi hali olsun. Evet. Okuyacağız inşallah. Efendim inşallah çıkacak. Benim kitaplarımı soranlar vardır. Cübbeli Ahmet Hoca yayıncılığı kurdu. Cübbeli Ahmet Hoca yayıncılık olarak şirketi kurdu. Ee, i̇nşallah benim adım olacak, turam olacak yani şeyim var e, Evvelce yazılmış bir hat var, Allah muhafaza etsin, korusun diye cüppe Amblemli O da konacak, ondan sonra taklidi müsait olmayacak şekilde Bunlar hepsi yapılıyor Bakın Facebook, Twitter müracaatları yapıldı Resmi tescilin biri yapıldı, Twitter'ın resmi tescili bekleniyor, o biraz vakit alıyor Bundan sonra sohbetler, çok üzülüyorum 7 Şubat'taki sohbetten sonra cüppe Ahmet bir şey atılmamış yani 20 gündür profesörler, doktorlar, hocalar dünyanın her arıyor. Ya diyor başka siteden buluyor, sen siteden bulamıyoruz. Ya Rabbi ben ne yapacağız? Şimdi ilgileniyoruz. Ee, yalnız işte şifreleri şunların bunların aktarımı yeni oldu. Önemli bir şirkete de verdik. Ee, o taraflar resmi olarak e, halledilecek. 3 sohbet olmuştu, bu 4.südür. 7 Şubat'tan sonra 3 sohbet oldu yani. Burada Sultan Çiftliği'nde Bursa'da. Muhteşem sohbetler oldu yani. Acayip sohbetler oldu. Bunların hepsi cübbelahmezo.tv'ye atılıyor yani. Bugün yarın atılacak. Bundan sonra da buradaki arkadaşlarla da şimdi konuşacağım. Bundan sonra hesap sormak var. Öyle yok. Efendim sohbet atılmamış. Adam Amerika'dan Rusya'dan arıyor. O sohbeti dinlemek için yani. Sen şimdi bunu geciktirmek zulümdür. Bunu kim geciktirmeye sebebiyet veriyorsa zalimdir yani çünkü adam sohbet dinleyecek belki 10 gün 20 gün içinde işte ölecek adam belki oradan bir dinledin imanı kurtaracak bir mesele duyacak sen bu sohbeti geciktirme hakkın yok ona uğraşıyorum ondan maaşlı bir şekilde anlaşmalarımızı yaptık e, kaliteli bir yer resmi bütün her şey resmi uluslararası resmi bir şirket onlar da söz verdiler buradan bu sohbet biter bitmez işte yarım saat bir saat içinde artık onlara ulaştırılacak bundan sonrasını söylüyorum ve e, bu gece olamadım bilemedin en titesi sabah sohbette konulacak şekilde bunlarla da uğraşıyoruz yani çok şeyle birden uğraşıyoruz sistem enkaz olduğu için kusura bakmayın kitaplarım da çıkacak inşallah efendim Allah Teala amele muvaffak eylesin şimdi lazım olanlar zaten dergide de aylık şeyleri günü geçmeden bildiriyoruz Lale Gül'ü öyle bir kıymetini bilin öyle bir efendim tanıtın alın dağıtın okuyun ...öyle bir destek verin ki ayağımızın üstüne bir durabilelim. Ayağımızın üstüne durursak nice kitaplar bir an evvel çıkacak. Ama şu anda enkaz olduğu için e, biraz gecikme oluyor. Bu gecikmenin e, bitmesi size bağlıdır. Bu dergiye verdiğiniz kuvvet kadar diğer kitaplar ve hizmetler daha hızlı yürüyecek. Çünkü bir artık tek çatı altında toplanmıştır. Bu dağınıklığa son vereceğiz. Sizlerin gayretiyle bu hizmetleri yürüteceğiz. Allah'ım nazardan muhafaza eylesin. hepinizi de bizi de amin Subhan Rabbi alil la ilaha bi alhamdulillah Rabbi alamin salatü sallam ala siedi murcelin amin Muhammedu alaihi wasaḥbī e jma'in amin Allah m inna asluk al jannah nawaitu bek min al nahr Allah m inna nesluk al rizak ve al jannah nawaitu bek m sakkatuk ve al nahr Allah inna asluk al jannah vabaqar be ile yamın qabli ma'amel nawaitu bek min Famak Rabb'e ileyamın kabni muamel. Allah minala selukemun Muhammed. Sallallahu taala aleyhi s-salam. Ve nawaitukemun şer'mu iste'adukemun nabiukem Muhammed. Sallallahu taala aleyhi s-salam. Ve bantal müsteğanu alek al ve la hulwa laqubu teila billahi al Amin. Allah mina nasalluk abne kullihi agjli wa agjli ma alimna amno ma lemna lem. Nogud abne kullihi agjli wa agjli ma alimna amno ma lemna lem. Allah maa qadayt elina qadafa jala akbetu rishda. Wa banatina mleduk rahmetuhi ila amli amrinu rishda. Allah mera nurana. Raufirlena inke ala kul şeyin kadir <gülüyor> erhamer rahimin erhamer rahim ilaher rahim sen fazlukareminle ya Rabbi bu cemaat buradan dağılmadan affe ile mağfiret lütfunu keremin mazhar eyle şu saatte okunan dinlenen ayet ve hadislerin hürmetine cuma gecesi bereketiyle hepimizi hayırlı muratlarımıza nail eyle umduklarımıza nail eyle korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbel Alemin veya ya hayrun nasirin ya Ölünceye kadar rızana muvafık amellere muvaffak eyle. Seni kızdıracak işlerden, sözlerden, inançlardan muhafaza eyle. Çocuklarımızı salih-i salihata ile, hak hayırlı ile, eşlerimizi yar ile, itaatkar ile, hayırlarını göster, şerlerden defa ile. Bizi birbirine bela yapma ya Rabbi. Bizi birbirimize mağfiret vesilesi eyle. Ya Rabbi sen fazl Kerem'inle ya Rabbi. Hastalarımıza acil şifa. Ne dua isteyenler, ne sıkıntıları olanlar, ne arzuhal hal gönderenler, ne gihat yazanlar, kalplerinde dinlerken sohbette niyet tutanlar, dilek tutanlar, hepsini, hepimizi ya Rabbi, ne hayırlı muradımız varsa, mübarek gece hürmetini o muradımıza nail ve mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi hastalıklarımıza acil şifa. Hastalarımıza deva, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Mallarımızı muhafaza eyle, canlarımızı muhafaza eyle. En büyük sermayemiz, dinimiz, imanımız sana emanet. Sen muhafaza eyle ya Rabbi. Suriye'ye yardım eyle ya Rabbi Suriye. Yanıyor ateş çemberinde. Ya Rabbi Şia'yı kahreyle ya Rabbi. Şia'yı şenia'yı mahveyle ya Rabbi. Amin. Bu Şia'yı, ya Rabbi, bunu sayrı rejimine destek olan bütün Şia'yı, bütün küffarı kahreyle ya Rabbi. Amin. Mahveyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Müslümanız dediler, göya kafalarında sarık var, göya mollayız dediler. Ya Rabbi Hizbullah, biz Allah'ın cemaatiiz dediler. Şimdi girdiler, eli sünneti kesiyorlar, doğruyorlar. çoluk çocuğunu ke kesiyorlar, gözleri önünde çoluk çocuğuna tecavüz ediyorlar, ettiriyorlar. Ya Rabbi, sen bu suredeki eli sünnete yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Sen Ya Rabbi bu şia'yı Ya Rabbi haritadan sil Ya Rabbi. Bela alan acil takdireyle eyle Ya Rabbi. Ehli sünnete kuvvet devleti ihsan eyle. Eli sünnete dünya birliği ihsan eyle. Eli sünnete aziz eyle Ya Rabbi. Ehl-i bid'at-ı zelil eyle ya Rabbi. ya Rabbi Afganistan, Çeçenistan, Filistin, Gazze ya Rabbi Aktar-ı her neresinde Zulmen hapsedilmiş Müslümanlar varsa halasa eyle yarım Esirleri halasa eyle yarım Zorda darda kalanlara yardım eyle yarım eli i sünneti her yerde galip eyle yarım Ehl-i şirki ehl bidat her yerde zelil ile hakir eyle Ya Rabbel alemin veya hayran nasirin Bize de verdiğin bunca nimetlerin şükrünü ilham eyle nimetlerde boğuluyoruz, şükret etmekten aciz kalıyoruz, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ya Rabbi şu İslam hürriyeti, şu emniyeti, şu gövencemizi şu sohbetlere gelişimiz, namazlara cemaatlere çıkışımız, birçok İslam aleminde bugün bu fırsat kaybolmuş durumdadır. Ya Rabbi bu nimetin kıymetini bilerek şu vatanımızda ve İslam vatanlarında daha ziyade İslam hürriyetine malik eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an izzeti nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'a uygun bir nizam nasip eyle ya Rabbi. Kur'andan uzak olmaktan muhafaza ile, Kur'andan uzak olanlardan ırak ile ya Rabbi elalime. Veya gayrun nasirin ve yaher elfatihîn. İmanla yaşa, imanla ölmek nasip eyle Amin. Bizden evvel ölenlere kerim rahmet ile kabullen nur ile. Hamdi Sarac vefat etmiş. Ruhu için eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluhu. İbrahim Çelik, Hatice Yollu, Hüseyin Hacı Osmanoğlu, VHP açık, Şevki Yanar, Köksal Çorulu, Emri Horoz diye yazmışlar. Ne haldeler? Hangi kabirdeler? Mezardalar? Ne haldele bilmiyoruz. Ya Rabbi Alemin hepsinin ruhlerine buyurun eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul Şahadetimizi kabul eleyip, hasıl olan dağlar emsali rahmatı ilahiyeni şu saatte vasıl ve dahil eyle ya Rab. Kabilenin nur ile ya Rab. Bizden de hediye bekleyenler kıymetli annem, dedem, nanem, bütün ecdadımız, ceddatımız, bu cemaat toplanan müminin-i müminatın Adem babamıza kadar bizi doğuran atalarımızdan müminin-i müminat-i ervahine şu mübarek gecede hediye olmak üzere buyurunuz evet. eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne muhammed abdu ve resulü kabirlerini nura gark bitiremeyecekleri sevaplara mazhar eyle komşularına da dağıtmaların nasip eyle yalım. Amin istirahatle niyamen fean ma muzdadele ya rabbi amin sallallahu taala ala sayyidina Allahümme sallı ve sellem ve barik ala sayyidina muhammedin nebiyil ummi el habibil ali el kadri el azim el cahi ve ala alihi ve sahbihi Dua'larımızın kabulü ve hayırlı muradlarımızın husulü niyetiyle buyurun. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatü salatu ve selamu aleyke ya Habibullah. Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn. Ve selamun alel murselîn velhamdülillâ rabbil alemin. İlâ şerebin nebî sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem ve âli ve sallâme şâikhina kâfe velâ ruhi. İmam-ı Risalettin efendi babamız rahmetullahi aleyh ruhu cemîme şeyhînâ, evsâtînâ, evvâtînü'l müslimîn, Şeyhül İslam İsmail efendi ve şerh şeyhül İslamların İsmet Garibullah Ebü Efendi ve silsilemizin diğer meşayihimizin ve bu cemaatin geçmişlerinden mü'minînü'l müminâtın ve bu celsede isimleri okunan mütevaffaların ervâhı için el-fatiha. Gerekli demedim. Farz vacip demedik. Bak sünnet müstahap. Sünnet bak. gerekli başka, sünnet başka. Hocam sohbet, 21 ama, 21, 21. Bu sohbet hangi sohbet? 21. Bu sohbet. 21. Bu sohbet meyim değil. Bu bir boş bir dolu. Haftaya yok öbür hafta var inşallah. Yani bu haftaya perşembe de bir daha